Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. TV'net ekranlarına hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Biz zorunlu bir haftalık aranın ardından yeni soruların peşinde ile yeniden karşınızdayız. Bugün 24 Rebülahir 1444 diyeyim. Ve hocama döneyim. Kıymetli hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ee, o zorunlu arada sizin ufak bir kırgınlığınız vardı. Senin doğanı aldım ondan. Ee, benim nazarım değdi Allah <gülüyor> var. Eyvallah. Lan niye yorulmuyorsunuz diye epey üzerine durup konuşmuştum. Zorunu dinlenmiş diye. olduk öylece. Evet. Ee, Atattınız zannediyorum. Elhamdülillah Allah bu günlerimizi anlatmasın. Ee, eyvallah. Allah şifalar <gülüyor> versin. Günlerimizi. Ee, ara verdik. Ara vermeden önce sahih bir İtikat arayışı yeni bilim demiştik. Ona ilişkin gene belki bir ufak dokunarak bugün konumuza gireriz. Ama e, müsaadeniz olursa e, bir gündemim var. Ha, buyurun. Başlamadan önce aslında iki gündemim var. Tamam. Belki e, Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah'ın, e, Sultan Melikşah'ın vefat yıl dönümü e, 16 Şevval 485'te e, miladi 1092 yılında Bağdat'ta. E, vefat etmiş. Sultan Melikşah sizin e, sıklıkla vurgu yaptığınız Tabii. dönemi ve kendisi itibariyle, evet. dönemindeki atmosfer itibariyle e, neler söylenebilir, nasıl e, ve da şöyle söyleyeyim <gülüyor> hocam, Sultan Melikşah'ta e, ne var, ne görebiliriz? Yani biz? Bir bütün olarak ele almak lazım. Turul Bey, Sultan Alparslan, Sultan Melikşah ve Sultan Sencer, arada elbette başka Sölçük Sultanları var ama e, düşünce tarihi, bilim tarihi Türk kültür tarihi açısından son derece önemli isimler. Hem medreselerin bir devlet kurumu olarak yaygınlaşması Melikşah zamanında vuku buluyor biliyorsun. Nizamiye medreseleri. Evet. Akabinde büyük eğitim hamlesini Melikşah döneminde. Başlatıyorlar. Devlet eliyle başlatıyorlar. Tahrir hareketi hani burada konuşmuştuk. konuşmuştuk. Sonra tahkik hareketi gibi Tüm aktiviteler de bu dönemde başlıyor. Rasathanelerinin kurulması, Ömer Hayyam'ın e, Nisabur'daki Rasathanesi ve evet. İsfizari gibi büyük bilim adamlarının çalışmaları bu dönemde. E, onun akabinde ortaya çıkan o büyük entelektüel sıçrama Sultan Sencer zamanında bir nevi bu dönemlerde inşa ediliyor. O açıdan kültür tarihimiz açısından, düşünce tarihimiz açısından Sultan Melikşah dönemi son derece önemli. Yani bizim aslında çok önemli isimlerimiz var da bunlar tabii kültürün bir parçası e, olamıyorlar maalesef. E, bunun üzerine düşünmek lazım. Melihşah bunlardan biri yani. Hı. Siyasi tarafı, askeri tarafı, generalliği, işte ne, komutanlığı onlar benim konum değil. Ama e, felsefe ve bilim tarihi açısından e, Türk kültür tarihi o 960'da Cende inen, 1040'ta Dandanakan'dan itibaren gelen o Oğuz hareketi diyor buna şey. ...Selahaddin Eyyubi'nin İsfahani'ydi adamın adı. Biz, Bilmem ne İsfahani diye bir onun katibi var. El Harekatil Oğuziyye diyor bu harekete. Hatta Sultanı Selahaddin Eyyubi'nin Yemen fethini de Oğuz Hareketi'nin bir devamı olarak anlatıyor. Selahaddin Bundan... Eyyubi'nin? Tabii tabii. tabii. E zaten o biliyorsunuz o Türk Devlet Geliniği, o Türk Devlet Geliniği'nin bir uzantısı hmm. Eyyubi devlet. E, e, e, e, e, e, e. Bu durumda şu mu hocam? E, sizin Selçuklu siyasetine mütesip olmak e, diye de izah ettiğiniz. Tabii, tabii. Yani o Oğuz meselesi ne, onlar da farkında o zaman. Tabii, yani tabii bugün ya. modern dönemde oluşturulmuş bir şey değil Bilgiray. bu. Bu biraz e, Orta Asya'daki o Bozkur devlet geleneklerinden, biraz İran devlet geleneklerinden, biraz İslam devlet geleneklerinden tevarüz edip yapılan bir sentez, bizleştirici e, bir perspektif. E, operatif, kalkülatif ve regülatif bir Bakış açısı diyorum ben buna. Hmm. Operatif işlemci yani. Regülatif düzenleyici. E, kalkülatif hesap edici bir zihniyet var. O büyük imparatorluklar da böyle kuruluyor zaten. Ne anlama geliyor tabi e, etraflıca tabii, tabii. bir yere koyuyor. Evet, evet, o hikayeyi evet. doğru okumak adına. Evet. Tam burada siz e, girişte de söylediniz. Siz gerek yok öyle şeylere ben girmem dediniz. Biliyorum da uzak durmaya çalışıyorsunuz ama... Bir toplumsal da görevmiş gibi üzerimde bir yerinden en azından sizin şu cümlenizle açmak istiyorum. Dostlarımızın zannediyorum haberi vardır, söyleyince anlayacaklardır. Anlamak bir idrak meselesi olmaktan çok öncelikle hatta bir niyet ve ahlak meselesidir evet. diyorsunuz. Tam bu Selahattin Eyyubi'nin hareketlerine, ee, toplayan kitabın adının El-Harakatü'l-Oğudiyye. Oğuziyye. Ben demiyorum canım. Kendi bir söylüyor yani. Ee, o Ramazan Şaşın Hoca yayınladı o kitabı. Evet. Ramazan Hoca'nın sanatını iyi bir kitabında da var bunlar zaten kaynaklarıyla. Hmm. Bakılabilir yani. Tam bunları da ifade ediyorsunuz. Bu geçtiğimiz haftalarda zannediyorum sizin üzerinizden e, ahlakı ve idraki kıt e, bazı çevreler e, bir şeyler söylediler. Meseleyi çarptırarak tabii. Ona ilişkin birkaç kelam da olsa etseniz diye bekliyorum. Yok, bakıyorum size. yok öyle bir derdim yok. Sen Sağ ol sen görevini yaptın onu dile getirdin. Ben de görevimi yapayım geçeyim onu. Geçin hocam şunu söyleyeyim öyle geçelim ama sanki o çevreler tam bu az önce anlattığınız bağlamda kalkülatif regulatif o, o kodda bizim hikayemizi başka bir yerden kurmaya, seslendirmeye, yıkıp, <gülüyor> yeniden sanki başkaymış gibi sunmaya çalışan niyetli, art niyetli hatta çevreleri. Ben kimseyi yargılamam. Tanımıyorum, bilmiyorum. Sosyal medyanın o karışık, kuruşuk mahzenlerinde lağım çukurlarında neler bakmıyorum, bunları okumuyorum bile onu söyleyeyim yani. Bana gençler haberdar ediyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Ben 60 yaşına doğru gidiyorum. 35 yılımı Kayıp halka denilen bir hadisenin izahını ayırdım. El halkat mefkude, kayıp halka dediğimiz kavram 1950'lerde Arap milliyetçisi olan bir Mısırlı Muhammed el-Behi'nin yazdığı bir kitap. Ne demek kayıp halka? Şu demek. Araplar İslam medeniyetini politik olarak yönettiklerinde çok yüksek İslam, çok büyük bir yüksek İslam kültürü vardı. Türkler geldi bu yüksek İslam kültürünün amine tabiyle içine etti, çökertti, tüketti, bitirdi. 1040'tan, yani Türklerin İslam dünyasına tam anlamıyla siyasi tahkimiyet kurduğu 1040'tan, Napolyon'un Mısır'ı iş, e, işgal ettiği 1802 zannediyorum, Nahta diyorlar buna, uyanış tarihine kadar bir kayıp halkadır Arap ve İslam dünyası için. Ve bunun müsebbibi de Türklerdir. Ve bunun teorik zeminini kuran da Gazali'dir. Bu biraz da İngiliz siyasetinin bir ifadesidir. Arap toplumlarıyla e, Türkleri birbirinden ayırmak için özellikle Osmanlı Devleti e, çerçevesinde. E, ben 35 yılımı bunun yanlış olduğuna göstermeye adadım. Bulduğum eserler, tespit ettiğim yeni isimler, ortaya çıkardığım yeni kavramlar... Ama bu konuda bana en büyük muhalefeti de Türk milliyetçisi diyen keneler insanlar yaptı. Bunu söyleyeyim ve geçeyim. Zannediyorum Arap milliyetçileriyle aynı şeyi düşünüyorlar. Türkler İslam medeniyetini içine etti diye düşünüyorlar herhalde ki en büyük muhalefeti de onlar yapıyorlar. E bunu deyin ve geçelim. Eyvallah. Esas konumuza gelelim. Evet. Eyvallah hocam. Bu üzerine çok konuşulur, konuşulabilir bir mesele. Bir tarafıyla belki de konuşulması lazım gelen bir mesele ama İyi, o bir yani de işimize <gülüyor> bakalım. Bak başkalarının yanlışlarını tavsiye ederek kendi doğrularımızı vaz edemeyiz. Benim işim var ya ömür kısa. Şu an şu eğer Allah sağlık, kayfet verse bir 10 yıl daha belki bir şey yapabiliriz. Ee, bilemeyiz bunu. Dolayısıyla biz işimize bakalım. Kendi doğrularımızı vaz edelim. İncelenecek çok yazma var. Üzerine çalışacak çok konu var. Daha envanteri çıkarılmamış bir medeniyetin mensuplarıyız, bir kültürün mensuplarıyız ama konuşmayı çok iyi beceriyoruz. Bir dökümü yok. Türk medeniyetinin, Türk-İslam İslam-Türk medeniyetinin bir dökümü yok elimizde. Bizim Oğuz çizgisinin de bir dökümü yok. Hala eserler keşfediyoruz, konular keşfediyoruz, isimler keşfediyoruz. Metinler henüz girilmiş değil, bırak yayınlanmayı. Ben bunlarla uğraşacağım. Vaktim bu tür şeyler harcayamam. Yani ufak işlerle uğraşamam. Ee, her zaman mikroskopla gezip de bunları görecek halim yok. Yani ben bu kadar dikkat edemem bu tür şeylere. Yani işim evet, var. Eyvallah hocam. Evet. Biz işimize bakalım diyorsunuz. Evet. Herkes işine baksın, ben de işime bakıyorum. Ee, eyvallah, eyvallah hocam. Ee, şimdi bu e, hafta e, etrafında yeni sorular doğurmaya çalışacağımız e, mesele yeni bilimin metafizik zemini insan. Evet. Bu cümle bile bir sürü e, soru doğuruyor haliyle. Evet, evet, kesinlikle. Hatta o, yöntemi bile diyebilirsin ya. Yani. Evet. Modern bilimin yöntemi insan bile diyebilirsin buna. Ee, Orada tabi insanı yeniden için tarif etmemiz gerekecek. Tabi, tabi tabi. Onun üzerine konuşalım. Bilimin metafizik bir zemini var mı? Var tabi. E, meselesi. Tabi kesinlikle. Yani neticede fizik olgusal bir durum. Bu olgusal durumu teorik idrake kalkıştığınız zaman ister istemez metafizik bir dil kuruyorsunuz. Metafizik ilahiyat demek değil. Teoloji demek değil. Tüm e, teorik çabalar bir metafiziktir. Burada muhtemelen gelecek eleştirilerini almak için. Yok yok gelecek eleştirileri değil. Böyle metafizi ben böyle düşünüyorum zaten. Evet. Eyvallah. Burada hocam şimdi yeni bilim dediğimiz meseleyi üç ya da dört haftadır zannediyorum. Konuşuyoruz. Konuştuk epey de etrafını genişlettik çoğalttık. Ama bu bence en önemli konulardan biri. <gülüyor> Çünkü modern bilimin ve onu takip eden süreçlerde insana biçilen rol ve insanın konumu aslında bizim sadece o süreci anlamamız değil bugün post dediğimiz ben o post kavgası diyorum. Yani postmodernizm, posthumanizm, posttruth. Bunların o humanizm, modernizm ad bir post kavgası var. Bu kavganın da zemininde bulunuyor. Oraya bir tepki olarak e, çıkıyor. Şimdi bunu temellendirmek için güzel bir örnek. E, Laplace biliyorsun meşhur e, Fransız bilim adamı e, 1827 zannediyorum ölümü. Onun 1814'te yazdığı olasılık üzerine felsefi bir deneme adlı eseri var. Orada... E, bir insan tasarlıyor Laplace, Süper zeki bir insan. Bunu bak bugün yapay zeka olarak düşünebilirsin. Değil mi? 1800 kaç dediniz? 14. Metin. Evet 1814'te olasılık üzerine felsefi deneme. Şimdi burada süper zeki bir insan, bir varlık tasarlıyor. İnsan demeyelim bir varlık tasarlıyor. İnsan tabi bu. Biz buna bilin felsefette bazen laplaceın şeytanı, bazen Laplice'in cini diyorlar. Yani bilim felsefetine de bu şey yapılır. Bu pozitivizmin de zemini. Şimdi bu e, e, süper e, özne, e, bu e, süper zihni varlık evrendeki tüm nesnelerin konumlarını, hızlarını ve onların üzerine etki yapan kuvvetleri bilebilecek bir kapasiteye sahip. Yani böyle bir şey tasarlıyor. Bir, bir düşünce deneyi gibi düşün bunu. Yani e, artık bardağı göstermeyeceğim e, şey oldu. Şimdi şu kalemi düşünelim. Bu kalemin konumu var. Bu kalemin e, bir hareket içerisinde evren Çünkü sürekli hareket modern bilim. Biliyorsun gerçekliği hareket içerisinde idrak etme meselesi. Ve bunun üzerine uygulanan kuvvetler var. Değil mi? <gülüyor> Şimdi bunlara vakıf ol, olduğumuzu düşünelim. Bu vakıf olduğumuz noktada. evrenin gelecekteki konumunu, hızını ve onun üzerine etkileyecek tüm kuvvetleri bilebiliriz. Bilebilecek bu e, süper e, zihin. Ve hatta hatta. Ee, şimdiki durum e, o gelecekteki gelişmelerin bir sonucu olduğu için geçmişi de Bilmiyorum. aynı şekilde bilecek. İşte bu Laplace'in e, şeytanı. İşte human dedikleri ya da insan dediğimiz şey tahayyül edilen bu yapı. Ve işte bu e, tabii nasıl bilecek? Onun mekanik, tümavarımsal bir algısı var. E, o öyle bir şekilde tasarlıyor bunu. Ve bu bu mekanik tüm arımsal algıda gözlemleri yapacak. Nesnelerin hızlarını, işte kuvvetlerini falan filan falan. Bu gözlemleri bir araya getirip bir e, genellemede bulunacak. Bu genellemede kesinlik verecek. Burası önemli. Kesinlik. Modern bilimde bu dönemde o yeni bilimde bir kesinlik arayışı var. Evet, peşinde, peşinde oldukları şey o idi zaten. Hı? Peşinde oldukları şey o tabii kesinlik. Tabii. E, e, ve içeri. bu e, mutlak bir determizm içerisinde ciğer yanacak. Çünkü mekanik evrende... E, bu bahsettiğimiz özelliklere sahip tümevarımsal bir bakış ya da tümevarımsal bir algı evliliğini aslında e, ne, o e, mekanik nedensellik yarası içerisinde idrak etmeyi de e, sağlayacak. Şimdi işte tam da biraz önce girişte dediğim gibi, humanizm bir e, bunun Renesans'ta ortaya çıkışı gelişmesi ayrı bir konu. Bu anlamdaki humanizm aslında bizzatı insanı bir e, bilmenin yeni bilmenin yeni bilimin bir yöntemi olarak alıyor insanın kendisini İnsanı yöntem olarak alıyor. alıyor. Yani ne demek bu? Şu demek. Şimdi e, artık e, klasik gelenekteki gibi insan pasif değil. Ne demek pasif değil? Şimdi bu çok e, teknik şeylere girmeden söyleyeyim. <gülüyor> klasik geleneklerde e, özellikle Aristoteles'in Mısıracı geleneği takip ettiğimiz zaman e, insanın nesneyle olan ilişkisi Esas itibariyle bir işlemci ilişkisi. Yani biz şu kaleme bakıyoruz. Bu kalemdeki fazlalıkları ayıklıyoruz. Sonra bunu zihnimize taşıyoruz. bilişsel kuvvetlerimiz var bizim kognitif yapımız. Bu ayıkladığımız nesneyi, zihnimiz, iç, iç duyularımıza taşıyıp ondan sonra orada bir soyutlama yapıyoruz. Ayıklama ve soyutlama. Soyutlama yapıyoruz. Ve bu soyutlamayla nesnenin hakikatini zihnimizde inşa ediyoruz. İnşa, inşa ediyoruz diyorum. Yansıtıyoruz. Bu önemli. Yansıtıyoruz. İnsan zihni bir tür ayna gibi. Bir tür ayna gibi. Buna işte ayıklama ve soyutlama teorisi diyoruz biz. Ve burada insan aslında pasif. Yani insanın gerçeklikten gelen verileri e, manipüle etme, onları tasarlama, onları inşa etme şeyi yok. Ayna zaten. Gücü yok. Ayna zaten. E, bu şekilde görüyorlar. Şimdi <gülüyor> burada e, bir şey söyleyeyim yalnız. E, modern döneme geldiğimizde artık bu özellikle Kant'ta çok zirveye oluşan Kopernik devrimi diyor. Bak burası çok önemli. Kant'ın, ben felsefede Kopernik devrimi yapıyorum. Tıpkı Kopernik'in kozmolojide astronomide yaptığına benzer şekilde demesinin dediğini bu. Şimdi Kopernik devrimi nedir? Kopernik'e kadar ne düşünülüyordu? Dünya merkezde sabit. Her şey etrafında dönüyor. dönüyor. Kopernik ne dedi? Dünya da dönüyor. İçindeki insan da dönüyor. Ve merkezde değil. Yani merkezde değil. Dolayısıyla bir sabitlik, bir sükunetlik yok. Bir aktiflik var orada. Ee, biz dönen bir gezegende, dönen nesnelerle muhatabız, bir sabit değiliz. Ee, halbuki klasik bilgide de insan sabit aslında. Oraya gelen verileri zihin sadece belirli işlemlerden geçiriyor. Kant dedi ki, veriler, gelen verilere karşı biz de aktifiz. Yani insan zihni, o verileri kendi idrak imkanlarıyla, o uzun bir mekanizma, idrak imkanlarıyla onlara müdahale ediyor. İşte onları o ...idrak imkanlarının, mekanizmalarının yapılarıyla katıp karıştırıp bir tasarım elde ediyor. Dolayısıyla şu kalemin bilgisi bir yansıma değil, bir tasarım, tasarlama. Aynı bir değil, in... restam. Evet, bir inşa faaliyeti. Ama bu inşa insanın e, itibar dediğimiz zihni güçlerinden hareket ederek yaptığı bir tasarım esas itibarıyla. <gülüyor> Şimdi bak, çok ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi Newton'un prinsipasını incelediğin zaman orada... ...mekan ve zamanı Tanrı'nın duyarlılığı olarak... ...görüyor. Tamam. Şimdi bak insanın nasıl tanrılaştırdığına bakacaksın şimdi işte bak burada. Şimdi yani diyor ki Newton... ...evrendeki olup biten o tüm yapılar... ...o kendi... ...Natura, Filozofya, Prinsipa, Matematikada 1687'de... ...formüllerini belirlediği hareket eden nesneler... ...aslında tüm hareketlerini... ...Tanrı'nın duyarlılığı olan mekan-zaman sahnesinde... ...gerçekleştiriyorlar. Yani mekan-zaman sabit yapılar... Bir tür sahne. Bu sahnede... E, ...nesneler kendini gerçekleştiriyor. Hareket ediyorlar. Şimdi evet. şekilde düşünelim. Şimdi... E, Tanrı'nın duyarlılığı ya da duyguları gibi görüyor. Bak çok ilginç. Kant ne yapıyor? Diyor ki hayır. Mekan zaman insanın duyarlılığı. Tanın yerine ikame ediliyor. Tanrı ikame edilmiş bir... insan ikame edilmiş bir Tanrı'ya dönüşüyor. Evet. Bizim an şangımız, duyarlılık dediğimiz, insanın duyarlılığı dediğimiz e, şeyin yapının e, a priori formları bunlar. Hem mekan hem zaman. Dolayısıyla e, o insanı transandantal süce ya da transandantal ege dediğimiz sen ben o bu değil hepimizin üstünde tek bir süce varmış gibi e, düşünüyor. Bir tanrı, tanrımsı bir varlık gibi düşünüyor Kant aslında. <gülüyor> Ve bu transandantal süje mümkün tecrübenin sınırları aslında. Yani senin benim değil. O transandantal ego dediğimiz o yapı o neyse o. Onun sınırları aslında bilgimizde sınırları olmuş oluyor. oluyor. Bu şekilde düşünüyor. Evet. <gülüyor> Şimdi burada e, meseleyi iyi anlamak için e, şey geri gitmek lazım. E, şey, Descartes'e geri gitmek lazım. Descartes hatırlarsan sözleri e, Tanrı, e, işte Extentio yayılım ve kogitas diye ayırdığı zaman e, kiliseye karşı bir tavırda. Cogitas divinas'a karşıydı. Yani human olan insan iki o cogitans'tır, düşünen'dir. Evet. E, bir tözdür. E, divinas olan kiliseye e, karşı bir yapı olarak vaz edildi. Evet. <gülüyor> Şimdi hocam çok özür dilerim. Ha. Öleyim mi? Ee, Yok ben canım sohbet ediyorum. Biraz yani. geri alıp e, meseleyi çünkü e, görmek e, tarifini yapalım yapsanız diyorum. Biz şimdi o yeni bilimin bilimin icadının vesaire orada konuştuk. Bilim devrim bağlamında da ee, gelip dayandığı yer e, tam bu anlamıyla aslında yeni bilimin kendisi bir devrim. Çünkü insanı e, tüm o hikaye içerisinde başka bir yere de artık evet. koyacak. Tabii. Bu konuştuğumuz yer orası. Tabii. E, Doğru. Dolayısıyla insanın o yapıp etmeleri doğrudan kendisine dönüyor. Tabii. bir tarafıyla. Ama burada işte o insan buraya bak dikkat, soyut bir insan aslında Yusuf. Sen ben değiliz o. Şimdi soyut bir insan soyut bir özne yani insanın özne haline gelişi senin benim özne halime gelişim değil aslında. yani. Şimdi burası hmm. önemli. Buraya biraz gireceğim. Postmodernizm tam da bunu itiraz edecek zaten. Bu bir soyut özne. Çok ilginç bak. Bu, bu zaten yok ama öncesinde. E, farklı şekillerde düşünülebilir tabii ama bu soyut özne yalnız sahnesi olmayan bir özne. Burası çok önemli. Ne demek sahnesi olmak? Mekan zamanda değil bu. Onun için zaten pozitivizm bu soyut öznenin bilme eylemini ahistorik ve metahistorik tarihüstü yani tarih üstü ve tarih ötesi gibi görüyor. Mutlaklaştırıyor yani. E, hatta hatırlarsan geçen haftaydı zannediyorum bilimsel yöntemin ya da o yöntem denilen tümavarımsal yapının Tarih üstü olması, e, toplumsal e, yapılarla, politikayla, ticaretle, efendim e, ekonomik yapılarla, inançlarla alakası yokmuş gibi düşünmesinin nedeninde, yöntemin bizatihi kendisini bu soyut özne tarafından sahnesi olmayan, mekan zaman sahnesini temsil edilemeyen özne tarafından vaz edilmesinden dolayı, Olabilir. öyle kabul ettiklerinden dolayı bunu varsayıyorlar. Burası önemli. <gülüyor> Şimdi. Hatta bir şey söyleyeyim. Bu ulus devlet bile aslında bu anlamda soyut bir özne. Yani sen ben o bu kurmuyoruz bu ulus devleti. O soyut bir nesne gibi düşünülüyor. Soyut nesnelerden soyut öznelerden kurulu bir yapıymış gibi. Onun için tek biçimlilik çok önemlidir burada. Tek biçimlilik. Yani aynı şekilde giyinmek aynı şekilde davranmak değil mi? Dikkat et ulus devletin en önemli özelliği budur. Tek biçimlilik. Uniform olmak. Her konuda ama. Herkesin tarih görüşü aynı olacak. Herkesin perspektifi gelecek kaygısı aynı olacak. Geçmiş kaygısı olacak. Yani mesela diyelim ki sadece politik mensubiyeti yetmiyor. Her konuda mensubiyet ve itaat istiyor modern devlet. Kimliğin olacak. Ulus devleti kastediyorum burada da. Neyse ona girmeyelim bu şeye. <gülüyor> Yalnız burada Kogitas Divinas karşıtlığında ortak bir şeyleri var. İki tarafında. Nedir o? Kesinlik. Hakikati kesinlik derecesinde bilmek. Bak bu çok önemli bir nokta. Tabi kesinliği tabii. elde etmek istiyorum. Hatta e şeye Descartes göre kesinlik varlığın e en önemli özelliği zaten. Dolayısıyla şimdi konuyu değiştireceğim ama <gülüyor> burada geri gelmişken bence buna girelim. <gülüyor> şimdi buna tam da bu, bu inşa edildiği dönemde yani Descartesçi Newtonci e, çizgide. Bu anlattığım, çok kısaca özetlediğim yapı inşa edildiği esnada bir isim karşı çıkıyor. Vico. Hmm. Adama deli muamelesi yapıyorlar biliyorsun. Deli diyorlar yani bu adam. E, <gülüyor> şimdi <gülüyor> Battista Vico... E, ...modern dönemde özellikle Alman romantizmi yükseldikten... E, ...Herder e, tarih bilimini, tarih felsefesini kurduktan <gülüyor> sonra... Ee, öne, öne çıkıyor şüphesiz ama belli bir dönemde deli muamelesi yapıyorlar. Çünkü cogito ergosum yani düşünüyorum öyleyse varım ilkesinin karşısına yeni bir ilke vaz ediyor. Bu önemli ve kitabın adı da bu açıdan yine 1725'te yazdığı kitabın adı da Nova Scientia. Yani anım size yeni bilim. Siz bir yeni bilim mi kuruyorsunuz? Aslında Scientia bilim de demek değil bilgi. Yeni bilgi, buyurun size yeni bilgi, Nova Scientia diye bir kitap yazıyor. 1725'te hatta... 1720'de vefat eden... Newton'a da bunu gönderdiği de söylenir. Hmm. Onu bir şey yapmam lazım. Şimdi diyor ki dediniz ama hocam, <gülüyor> ufak <kok> <gülüyor> soru. Aralarında çok öyle devasa bir fark yok var, ki... Var, var. Şimdi onu söyleyeceğim. Hmm. Cogito ergo sum diyor, matematiksel bir ifadedir. Ve matematiksel bir kesinlik üzerinden gider. E, dolayısıyla gerçekliği de e, insanın bu kesinlik zaviresi içerisinden idrak edeceği iddiasını taşır. <gülüyor> Halbuki diyor, e, gerçek olan yapılandır. E, verum factum. Cogito ergo sum'un karşısında koyduğu ilke Hı. Latincesiyle verum factum. E, gerçek olan insanın yaptığıdır. İnsanın eyleminin e, cisimleşmiş halleridir. <gülüyor> e, dolayısıyla, Kesinliği siz doğayla olan ilişkinizde, dış dünyayla olan ilişkinizde değil, insan eylemlerini yapıp ettiklerinin de bulabilirsiniz, tarihte bulabilirsiniz diyor. Ve burada soyut ezne, özneye karşı, yani o transcendental olan süzeye karşı, soyut insana, sahnesi olmayan insana karşı tam da sahnesi olan bir insanı önerir. Hatta insanı değil, insanları önerir. Hmm. Esas olan çünkü insanlardır. Nedir soyut özneyi dedetmek? Dile bakacaksın der. Mitlere bakacaksın, gelenek göreneklere bakacaksın, hukuka bakacaksın, edebiyata, sanata, masallara bakacaksın, e, insan toplumların hukuklarına bakacaksın gibi. E, i̇nsan burada kendini ele verir. Soyut bir özneyi insan olarak vaziyetip onun insanlığını nasıl tayin edeceksin e, diyor. <gülüyor> Dolayısıyla bakın çok ilginç. E, <gülüyor> Yazdığı çok enteresan bir eser var. Bu... <gülüyor> Nova. Scientia'nın ötesinde ilk eserlerinden biri. Çağımızda... Bak çağımızda dediği tam kendi yaşadığı, Nifton'un yaşadığı... Çağ, araştırma yöntemleri üzerine. Hmm. Yani yöntemler var. Zaten metot kelimesini de kullanıyor. Kartın yöntem üzerine araştırması var ya. Evet. Buna benzer şekilde. Ve <gülüyor> bu yöntem bizi... <gülüyor> <gülüyor> affedersin. Bu yöntem meselesinin çok eski bir mesele olduğunu söylüyor. Ta e, ilk çağdan itibaren, işte, klasik Yunan-Helenistik dönem... ...devam eden işte. tabii yöntemin çünkü bilgiye rasyonete verdiği için... Ha şimdi bu yöntem öyleyse... E, e, dekartçılığın ifade ettiği gibi, soyut öznenin düşünme biçiminden matematiksel olarak... ...elde edilecek bir yöntem olmadığını, doğrudan insanın yapıp etmeleri eylemlerinde... Hı yakalayabileceğini söylüyor ki. Bence bu önemli bir konu. Peki tam olarak neden deli <gülüyor> muamelesi görüyoyu... açalım. Şimdi bu haliyle böyle anlattığınızda çok makul. Şöyle, çünkü Niftonculuk... o dönemde... öngörüsü o kadar yüksek... sunumlar yapıyor ve yavaş yavaş da... teknolojik üretim, alet edevatta bunun moral olarak destekliyor ki. Siz onun karşısına... Ya bu siz, siz Nova Scientia'yı kurdunuz ama esas Nova Scientia budur. Demek... Ve insanı tarihsel bir varlık olarak vazetmek. Hmm. Çünkü soyut ezneyi, yani sistemin üzerine kurulduğu humani, humanitası, hümanizmi tamamen beraber... Bu da bir tür hümanizm. Ama bu soyut bir hümanizm değil. Daha, Kendini evet. eylemlerinde bize veren bir insandan bahsediyoruz artık. Bilen bir, gerçekliği fiziksel gerçekliği bilen özne değil. Hmm. Eyleyen özne. O dediği verum faktum dediği o zaten. <gülüyor> Bu tabii bu tarihi özne fikri çok önemli. <gülüyor> yani e, insanın e, transantanda süze dediğin zaman insanın aklını da sahneden koparıyorsun. İnsan aklını da tümel bir kavrama dönüştürüyorsun aslında. Hmm. Çünkü soyut öznenin aklı da soyut. Olur haliyle. Tabii. Halbuki senin akıl dediğin şey bir cevher değil, bir töz değil hansel süreç içerisinde tecrübelerle zenginleşen ve gelişen bir yapı. Bir konunun temel iddialarından biri bu. Tabi dediğim gibi o dönemde bunlar çok karşılık bulmuyor ama özellikle 1860'tan sonra 1800'lerin başında başlıyor ama 1860'tan sonra yoğun bir ilgi görüyor. Mesela Ortega'nın bu İspanyol filozof Ortega İgasset'in Ortega derken futbolcu Ortega değil yani. Filozof Ortega'nın insan aklı Tarihsel akıl kavramı, historical reason, yani İngilizce'de ta aklın tarihselliği. tarih yani Senin, benim aklım aslında o tarihsel tecrübenin e, oluşturduğu bir yapı. E, bu biraz Kierkegaard'ın şeyine de benziyor. Akıl, e, bilgiyle gelişen bir şeydir. Hmm. Tecrübeyle gelişen bir şeydir, bir cevher değildir anlayışıyla çok e, ilişkili açıkçası. <gülüyor> Dolayısıyla Vico'nun <gülüyor> bu temel tezi... Ee, hem Nova Scientia'da yeni bilimde vaz ettiği hem de e, çağımızın araştırma yöntemleri üzerine adlı eserinde tartıştığı konular e, daha sonra bu gaistik bilimler dediğimiz e, manevi bilimler, e, anlam değer bilimleri dediğimiz bilimlerin teşekkülünde de zeminde bulunuyor. Bu arada yeni bir tercümesi hazırlanıyor. Manisa Üniversitesi General Bay Üniversitesi'nde da Manisa Bayan Üniversitesi, daha Manisa -Bayan Üniversitesi Bölüm Başkanı Talip Hoca'nın e, bu Nova Scientia'nın yeni bir tercümesini hazırladı. İkon'un. Evet. Nova Scientia. Hı hı. yeni bir tercümesini hazırladığını e, bizzat kendisinden e, öğrendim. Bu sevindirici bir şey. Türkçede var ama e, bu tür eserlerin e, yeni tercümelerinin yapılması, e, yeni araştırmalar eşliğinde bazı cümlelerin, bazı önermelerin yeniden ifade edilmesi son derece önemli. Bu aşamada bunu söylemiş olayım. Böylece Tanlip Hoca da e, kulakları çınlasın şeyi bizzat bir an evvel bitirsin tercümeyi. Değil mi? Bu tür Dört gözle bekliyoruz. Evet. evet. E, bu açıdan e, şeyin e, modern bilimin e, metafiziği ya da yöntemi insanlığı derken kastettiğim tam da bu işte. Hmm. E, bu 1930'lara kadar üç aşağı beş yukarı devam eden bir anlayış. Yani Her ne kadar e, Viko'cu ya da tarihselce anlayış e, e, gayistik bilimlere ilişkin yaklaşımlar gelişse de <gülüyor> Bu devam ediyor. <gülüyor> Bu ancak bizim e, karşıt özne dediğimiz o soyut özneye, sahnesi olmayan özneye karşı geliştirilen özne anlayışıyla karşıt özne dediğimiz şey. Bu karşıt özne nedir? Şudur. İnsan dediğimiz varlık mekan zaman sahnesinde sahip olduğu imkanlarla mekan zamandaki şartlar, çünkü bir konumu var. Herkesin konumu aynı değil o sahnede. O sahnedeki konumu şartları var. İşte bu zengin aile olabilir, IQ'su gelişmiş olabilir. Hı hı. E, belirli imkanları var. Bir de e, şahne şartları var. Bunların senteziyle sürekli kendini kuran bir varlığa dönüşüyor. Bak postmodernizmin... E, ...öznesi esas itibariyle... ...sürekli kendini üreten bir atomik birey. Birey de değil atomik birey. Hı hı. O transandantal öznenin ya da soyut öznenin... E, ...üçüncü şahısa dönüştürmüş bir insan. Sanki... E, ...biz herhangi bir bilgi üretirken insan türünün bir değil de... soyut bir oymuş gibi... E, işaret edilebilir... o sahnesi olmayan bir... yukarıda bir şeymişiz, yapay zekaymış gibi mesela. Hmm. E, hep konuştuk bu işlere esas... esas itibariyle bu böyle değil. E, sahnede tek tek insanlar var. Bu tek tek insanların kendine ait... E, imkanları var. E, biyolojik imkanları var, genetik imkanları var. Bir de sahip oldukları sahne şartları var. Maddi ve manevi sahne şartları var bunların etkileşimi içerisinde insan ortaya çıkan bir özne öyle metasteik ayistorik ya da soyut bir şey değil bu insanların bir araya geldiği epistemik cemaatler bilgiyi üretiyor bunların ekonomik politik ahlaki dini Efendim pek çok değerleri estetik değerleri var Hatta çıkarları var Bunlar hem bireysel olarak hem topluluklar olarak Hatta bunu şirket düzeyine bile taşıyabilirsin Bunlar aslında bu işleri organize ediyorlar. Dolayısıyla ürettikleri bilginin de böyle mekan zaman üstü bir şey olmadığı son derece açık. İşte o dediğim gibi post kavgası burada başlıyor işte. Çünkü bu kadar işte tabi bu bir tarafıyla da sofizmayı da doğuruyor. Yani bilginin kesinliği bilginin objektivasyonu rasyonelitesi tehlikeye giriyor. Yani, yani tipik örnek Feyerabend'in Yönteme, yönt method, yani yönteme karşı. Şimdi yöntemden çıktık. Descartes yöntem üzerine konuşmayı yazdı. Yuko yöntemler üzerine çalışma yaptı. Yöntem, yöntem, yöntem, yöntem her şeydi. Birden yöntem hiçbir şeye dönüştü. Değil mi? Kesinliği vermez en azından. Hayır yöntem dediğin şey e, tarihsel bir yapı. Öznelerin ittifakiyle oluşmuş. Hatta Feyerabend diyor ki bilim kilisesi bu. Yani papazlar bir araya geldi, gelmesi gibi. Bilim, epistemik cemaat mensupları bir araya gelip bir şeye e, bu yöntem doğru bilgiyi verir deyip bunu e, izam edici bir hale getiriyorlar. Halbuki tüm bilme yöntemleri e, insan için bir anlam ifade eder. <gülüyor> i̇şte simyada, e, astrolojide en az fizik kadar bir bilimdir. Bu çok tehlikeli bir şey. Bilimin minimal rasyonelitesini ortadan kaldırıyor. Yani bu işte bir sofizma doğuruyor işte postmodernizmde bu, bu zaten. Yani everything goes demesi de bununla alakalı. Her şey gider. O da gider, bu da gider, şu da gider. Nasreddin Hocan'ın fıkhasına benziyor. Sen de haklısın, o hırsız da haklı, o da haklı, bu da haklıya dönüşüyor mesela. Dolayısıyla ortaya bir e, her konuda değerleri yanaşisi, efendim nedenselliğin yanaşisi, ontolojik tabakalaşmalar, her türlü her şey birbirine bir çamura, bir hamura dönüşüyor. Bu veriyle beraber ama <gülüyor> e, kulağa da makul geliyor. Geliyor çünkü beraber. sen bir değilsin o cendereden kurtulmanı sağlayacak her şeyi yanlış da olsa önceden sahipleniyorsun. Ama şimdi bu sefer bunun bedenini demeye başlıyorsun. Yani kilisenin cenderesinden kurtulmak için bir şeye girildi. O cende, yeni bir cendere oluşturdu. O cendereden çıkmak için de bu sefer bilimin, yani daha önce de konuştuk bilim her şeye rağmen mutlaklaştırmama kaydıyla, yöntem bağımlı olmak şartıyla toplumsal e, ...birlikteliğimizi, paylaşılabilir bilgiyi... Yok e, yok. ...sadece fizikte, doğa bilimlerinde değil, dini bilimlerde de. Yani şimdi fıkıh yapıyorsun, hadis yapıyorsun... ...eğer belli bir minimal rasyoneteye sahip yöntemin yoksa... ...nasıl anlaşacağız biz hadis usulün yoksa yani? Evet. Fıkıh usulün yoksa, tefsir usulün yoksa... ...herkes işte kafasına göre takılmaya başlar. Bu da bir değerler hiyerarşisini dağıtır. E, sorular hiyerarşisini dağıtır. Yani bakın bu hiyerarşi... Önceden vaz bir hiyerarşi değil. zaten yöntemin nesneyle olan ilişkisinin kendi içinden doğan bir hiyerarşi. Neyi nereye koyacağız? Bir usulümüz yoksa. usul eleştirisi yapabilirsin. Ama bu usul eleştirisini yeni bir usule göre yaparsa Yeni bir usül vaz edersin. Ve oradan tekrar bir rasyonelite üretirsin. Mutlak bir rasyonelite. Halbuki bu soyut özne, sahnesi olmayan özne mutlak bir rasyonelite ürettiğini düşünüyor. İşte Rasyonelizm de buradan çıkıyor zaten. Bu idealizme kadar gidecek. Hmm. Tabi elinde hiçbir şeyle kala kalacak. E tabi. E tabii şimdi diyorlar ki işte post truth, e efendim post reality, alternatif truth, alternatif reality her şey bir karmaşa içerisinde. Bu doğru değil. Yani minimal rasyonaliteyi sağlayacağımız yöntemi şey yaparsak, kurban edersek, boğazlarsak bir süre sonra kendimizi de toplumsal bir aradalığımızı da boğazlarız. Çünkü iletişim imkanımız kalmaz. Yani anarşi demek zaten tam da budur. Anarke, ilkesizlik demesi. İl, i̇lke tartışılabilir. İlkeyi illa diyelim ki e, vahihten yani aşkın metafizikten, içki metafizikten türetmeyebilirsin. Belli bir uzlaşımsal ilke de lazım en azından ki o ilkeyeden hareket ederek kurduğun yöntem vesilesiyle ürettiğin bilginin minimal bir rasyonitesi olsun. Aksi takdirde her şey gerçekten çorbaya döner. Eyvallah. Ama içinde yaşadığımız... E... Günler itibariyle belki iletişim kurulamaz dediniz ya. O iletişim aranmıyordur belki de. Evet. Tabii. Tek yönlü Doğru tabii. Kapitalizm atomik birey bireyi olmayı tercih ediyor. İnsanlar arasında iletişimin... E, bak bu... E, sosyal mesafe dendi değil mi? Pandemide hatırla. Evet. Ben ona itiraz ettim. Dedim ki fiziksel mesafe değil. Fiziksel mesafe yani bedenlerimizin mesafesi. Sosyal mesafe dediğin zaman... Zaten hmm. mevcut olan bu atomik bireyliliğin arasını daha da açıyorsun. Bu tutmadı. Sosyal mesafe koyduk aramıza. E, bu istenen bir şey zaten. Çünkü e, kendi kendiyle konuşan insanların bir araya geldiğinde birbiriyle konuşma ihtiyacı kalmıyor zaten. Ve Bu da kapitalizm manipüle etmesi için muazzam bir imkan sunuyor. Atomik bireyleri manipüle etmek kolaydır. Çünkü direniş e, oluşturacak bir aradalığı mümkün kılmıyor aralı mümkün ve bir toplumsallığı üretmiyor bu tam tam da istedikleri bu zaten hocam burada bir duralım mı duralım ee, şeyimiz ilk araya gelmişiz ee, evet. hızlıca gidelim Siz, Tamam bu arada belki ıhlamur verdiler bize Bunu içeriz Tamam <gülüyor> ufak bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız Evet yeniden merhabalar soruların peşinde devam ediyoruz biraz sert e, ve ağır bir İlk bölümün ardından karşımızdayız. Öyle mi oldu? Benim şeyim o, öyle hocam. İzlenimim, notlarım. Tamam açalım o zaman. Evet. <gülüyor> biraz daha bizim arka taraftaki kitle için anlaşılır bir yerden belki görebiliriz. Aslında şunu yapsanız şimdi, biz yeni bilimi konuşuyoruz demiştik. Orada metafizik zemin olarak insan pozisyonunun ni evet. anlattınız. Çok kısaca hülasa etme imkanı olur mu bilmiyorum. Bütün anlattıkları ee, mı? Evet. Yani şey ana dinamikleri noktaları itibariyle yani şu, ya, ya, şu ne oldu? Şu, şu kaleme bakan benim. Sensin o. Biz bunları kaldırıyoruz. Kaleme bakan soyut bir özne varsayıyoruz. Ee, süper zeki bir insan varsayıyoruz. Hı hı. Bir e, yapay zeka gibi düşünebiliriz bugün. Buna bakıyor ve buradaki bu nesnenin konumunu, bu nesnenin hızını, buna uygulanan kuvvetleri hem bugünden hem gelecekten hem de geçmişinden olacak tüm ihtimalleri biliyor. Buz özne soyut olduğu için de sahnesi olmayan bir özne. Soyut o demek zaten mekan zamandan arındırılmış, sahnesi olmayan bir özne. Ve bunu bir tür tarih üstü, politik, ekonomik ve benzeri hiçbir şeyden etkilenmeyen, Dolayısıyla ürettiği bilgi de kesinlikle bu yapılarla ilgili olmayan mutlak kesinmiş. Matematiksel kesinliğe sahipmiş gibi e, bir bilgiye dönüştürüz. Bak yeri gelmişken şimdi <gülüyor> burada Barclay, George Berkeley İngiliz Hı. filozofu diyor ki siz diyor her şeyi iskelete çevirdiniz diyor bu bilme tarzıyla. İskelete. Yani, tabii. yani her şeyinin nüfuz edilebilir. Hayır makine etlerini, kanlarını, duygularını söküp aldınız. Sadece hmm. evreni bir makine, iskelete değil, insanı da bir iskelete çeviriyorsunuz bu, bu yöntemi insana uygulayarak. Halbuki insanda kas var, kan var, duygular var, şu var, bu var yani. Dolayısıyla e, bilmek, iskeleti bilmektir. Bu önemli kendinde ama gerçekliğin kendisine eşitlenemez. Gerçeklik sizin yönteminiz neticesinde tespit ettiğiniz bilgiden daha büyüktür. Daha farklıdır, daha geniştir şeklinde düşünülebilir. Hmm. <gülüyor> Eyvallah Bilmiyorum hocam. bu özet oldu mu senin istediğin <gülüyor> şekilde ben <gülüyor> istediğim şekilde olmadı ama evet. <gülüyor> yine de şeydir hocam şimdi bu başlıklarımız tam birisi de insan değiş şimdi bak sözünü kestim ama e, politik bir örnek verirsek belki bu ha evet, daha somut ve daha kolay somut kolay olabilir şimdi bak bugün e, işte süren bir çatışma var değil mi e, kapitalist neoliberalist Global ekonomi ile... E, evet. Lokal... E, Varsa eğer... Işte, mahalli, milli, ulus, ulus devletleri kaldırmak istiyorlar ortada. Varsa eğer hala? Var. Evet. En azından pasaport veriyor canım. Hmm. Vergi topluyor. E, ve direniyor direnenler var. <gülüyor> Belli oranda direnenler var. Amerika bile içeriden buna direniyor. Amerika'daki çatışma da bununla alakalı. Politik e... Çatışma tabi. İksadî bağlamda kalmadı ama ee, çatışma falan da kalmadı sanki. Yani evet. Şimdi <gülüyor> bu bile bununla alakalı, hmm. bunun e, buradaki izleri yansıması. Tabi tabi. Ee, yani o soyut özne siyle e, hmm. mahalli olanın yani bir, bir tekil bireylerin özellikleri, sonra mahalli kültürünün özellikleri filan hepsini tek biçimli bir dünyaya gitme. Tek biçimli, tek hukuklu, tek e, idari merkezli, tek tek tek. O Bu işin devamı aslında ya. Bir yerde tek biçimlilik varsa, buyurganlık varsa, yaşama tarzları, yaşama biçimleri, düşünme tarzları konusunda tek biçimlilik varsa bu ta bu Descartes tarafından vaz cogitansın Kogitans'ın o soyut özne anlayışının, transandantal özne anlayışının devamıdır. Tamamdır hocam. Harika oldu. Budur yani. Dolayısıyla ilk bölümde konuştuğumuz o havada kalan, duran meselenin aslında neye karşılıklı? La ikrafi din var ya, dinde zorlama yoktur. Bu aslında İslam'ın temel ilkelerinden biri. Şimdi bu bile dinde de yok zaten de. Yani bugünkü Müslümanlar da bile yok ama şey de bu benim anlattığım sistemde tam tersine medeniyette zorlama vardır. Seni zorla medeni yapar insanlar. Bu sistem. Evet. Zorla. Bak şeye. Bana e, rağmen. Ko tabi konjenizme. E, sen sana rağmen e, onların dediği en gelişmiş, en ideal, en mükemmel e, olduğu için e, zorlama vardır. Medeniyette zorlama vardır. Hmm. Ve oradaki e, yüksek kabul ettikleri değerler e, vesaire vesayirin tartışmasını yapabilecek bir zeminimiz bile yok yani. yani şöyle, e niye yüksek kabul ediyor? Şöyle e, Yusuf tabii bilimin kendindeki yapısı biraz farklı olabilir ama bunun sosyal bu zihniyetin sosyal toplumsal uygulamalarında daha önce de verdiğimiz bir örneği burada tekrar edelim. Burada fabrikasyondur her şey aslında. Yani bir elbise dikilir. Herkesin onu giymesi mecburidir. Ölçü alınmaz burada. Ölçü alınıp elbisenin modeliyle oynanılmaz. Sen kendinle oynayacaksın. Sen kendini değiştireceksin. Elbise sana olmuyorsa, dar geliyorsa zayıflayacaksın. Uzunsa ayaklarını keseceksin. Sen eğer ayaklarını, o evet. elbise kısa kalıyorsa. Uzunsa kendin uzatacaksın. Yani insana zulüm var burada. Bunu sadece ben söylemiyorum ama Gadamer de bunu söyler bak. Bazı metinlerinde. İddiasının yani, tersine bir tarafıydı hocam. Kesinlik arayışı, kesinlik iddiası, e, doğrulukla iç iç olduğu için doğru olan şey müzakere edilmez zaten. Mutlak doğru o. Çünkü transandantal bir özne üretmiş. Onu soyut bir özne üretmiş. Matematiksel bir kesinliği var. O truto yani. Evet. Sen ona uymak zorundasın. Elbiseyi tartışamazsın. Kendini tartış. Kendi değerlerini öne sürme. Sana empoze edilen değerleri kabul et. Çünkü o kesinliğin e, uzantısı olan değerler. Peki. Gibi ya. Yani. Tersinden gideyim hocam. O tuttu kesinliği bulmuş kişinin ve buna inanan kişinin. Bu bir inanç konusu değil canım. Yöntem bunu veriyor zaten sana. Ee... Ya burada şimdi o kadar uç örnekler var ki bu yöntemle insanlığın ortak bir devlet kurmasını sağlamak, evrensel barışı sağlamak filan gibi çok büyük iddialar var. Yani biz eğer bu yöntemi fire vermek sizin e, e, bireylere rağmen uygularsak tüm insanlığı ortak bir siyasi organizasyon altında toplayabiliriz. Tüm anlam çatışmalarını, değer çatışmalarını giderebiliriz. İnsanları ortak bir anlam, değer dünyası içerisinde tek biçimli bir hale getirebiliriz. Bir sürü şey var ya. Herkesi öldürürsek de bunu yapabiliriz. Tabii mesela gramer anlayışı bile bununla alakadır. Ben sana söyleyeyim. Bak. Ortak bir gramerde konuşmak. Ya Fransız devrimi olduğunda Fransızcayı konuşan %27 mi ne ya? Of, o yani o Paris Fransızcası'nı konuşan. Mahalli olan, lokal olan, o, oradaki kültürün e, özelliklerini kaynağı her şey bir şekilde eriyor. eritiliyor. E tabi ama bu illa kasti olacak bir şey yok. Kurduğun sistem bunu doğal olarak gerektiriyor yani. Elbette, evet. elbette. Şöyle sadece iddiaları itibariyle bu politik bağlamında yine söylersek çeşitlidir, çok renklidir etiketi. Fakat tam tersine o çok renkliliği ve çeşitliliği bizzat yok ediyor. Tabii işte o orada. şimdi Onun için artık çok renkliliğe de bu sefer mübalağalı bir şey var. Bırakalım herkes bildiğini yapsın. Ne geldi iş bugün. Postmodernizmin geldiği noktada tam uç. Ama zaten, zaten herkesin, herkesin bildiği ...de aynı ezber ya. Evet. O anlamda yani hani iddia buyken... ...çok <gülüyor> renklilik merkezde, vitrinde dururken... ...aslında tek renkle bir şey döndürüyor. Şimdi bak. Yöntem tekliğinin karşılığı yöntemsizlik değildir. Yöntem çokludur ya. Normalde. Tabii. Yani tek bir yöntemi izam ediyorsun, empoze ediyorsun... İnsanlar bunalıyor. Diyorlar ki yöntemin canı cehenneme. Egeist metot. Halbuki böyle diyeceğine metot diyeceğine metos de hani ana dilimizde. Yöntemler çokluğu, yöntemler gerçekliği ya da perspektif realizmi e, yöntem bağımlı gerçeklikte. Çünkü mutlak gerçekliği kim buldu da bir e, her kişi çıkıp diyor ki hakikati ben buldum. Aslında güç, güç o. o. Hakikat değil. O gücün hakikati o yani. Ben güçlüyüm. Dolayısıyla benim hakikatim tek hakikat. Herkes ona göre yaşayacak. Ona göre... E, bunu sadece... E, ...belirli araçlara empeze etmiyor. Bu psikolojik bir şeye de dönmüş vaziyette. E, mesela diyelim ki, yeni çıkan teknolojik bir alete sahip olma... E, ...bir kişi için de o kültüre dahil olmak, o güce dahil olmak için bir araç aslında. Evet. Oranın müziği, o, o gücün müziğini dinlemek, o gücün giyinişiyle giyinmek, davranmak, ona göre saçlarını uzatmak, ona göre davran, bu e, imitate etmek, onu taklit etmek de, bu, bu psikolojik. Kimse sana zorlamıyor canım. Ortada Ama bir öyle yok. bir, tabii öyle bir e, ruh ortaya çıkıyor ki bir e, psikoloji ortaya çıkıyor ki siz ona katılmak ondan pay almak istiyorsunuz. Eyvallah hocam. Bu şeyleri tabii doğrudan ilgili. Aslında iyi oldu burayı böyle biraz ferahlatmış olmamız. Masada nasıl duruyorra örnek oldu konuştuğumuz mesele. Tabii mesela popun şeyini hatırlarsana. Açık toplum ve düşmanlarında da benzer şeyden şikayet etmiyor mu? Evet. Aşırı kesinlik hatta bunu Platon'dan başlatıyor. Her şeyi kesin, ölçülüyor Sayılı yapmak. Vatandaş sayısını bile belirliyorsun falan. Değil mi? Platon'un devletinde Herkesin ne yapacağını sen karar veriyorsun. yukarıda. Modern yapı da buna benziyor. O açık ve toplum düşmanlarının da dile getirdiği de bununla alakalı. Belirsiz olan hiçbir şeye yer yok. Evet. Belirsiz değil. Kendi belirlediklerinin dışında hiçbir şeye yer yok. Hmm. Çünkü onların belirlemedikleri şey belirsizdir. Onlar derken burada yine soyut bir özleden evet, evet, bahsediyor evet. gibiyim ama... E, tabii tabii yani onlar belirleyecek. Medeni olanı, iyi olanı... ...güzel olanı, doğru olanı, estetik olanı... ...her şey onlar belirleyecek. O belirlenen doğrudur. E, diğeri e, geridir. E, de, demode olmuştur, modası geçmiştir. Ya, elbiselerimizi, giyim kuşamlarımızı bile... ...moda üzerinde belirlemiyorlar mı? Senin bir yıl önce giydiğin demode olur. Niye demode olsun? Öyle bir psikolojik ortam oluşuyor ki... Ha, tabii bu en nihayetinde tüketimle alakalı bir şey, onu da söyleyeyim. Çünkü... Modern kapitalizminin önemli özelliği artık insanın ihtiyaçlarını aşan bir üretim var. Yani insanın normal fiziksel, biyolojik ihtiyaçlarının üstünde bir üretim var. Dolayısıyla insanın bu bedeninden kaynaklanan ihtiyaçlarını psikolojik ihtiyaçlara dönüştürmek lazım. İşte şu şampuanla yıkınırsam daha yakışıklı olurum. Artık temizlik önemli değil. Yakışıklı olmak ne demek? Bunun ölçüsü nedir? Belli değil o. İşte şunu giyersem daha etibarlı olurum. İşte bir vermeyeceğim ama bir ülkeye gitmiştim. Ee, aynı ayakkabıyı giymek ayıplanıyormuş o ülkede, o başkentte. İki kişinin aynı ayakkabıyı giymesi mi? Hayır hayır hayır. Aynı kişinin diyelim ki bugün bir toplantıya gittim, bir ayakkabı giydim. Akşama başla sabah bir toplantıya gittin. Aynı bir akşam aynı ayakkabıyı giymek ayıplanıyor mesela. Türkiye'de de bu var hocam? Var mı? Tabi. Nerede var ya biz? Oraya gelmemiş de... ama herhalde Türkiye'de de vardır. Bu... Ben hiç şey, görmedim. Çok yerde, o tabi. zaman beni çok ayıplıyorlardı demek ki. İki gün üst üste aynı ayakkabıyı giymek şeydir biraz. Algı itibariyle bayağı İki gün üst üste aynı elbiseyi giymek vesaire. Vallahi ben hep aynı elbiseyi <gülüyor> giyiyorum geri geldiğinde ne olacak yani. Temiz olduktan sonra. İşte Ölkü birimi değişmiş oluyor yani. Temizlik değil başka bir Tabii Tabi şey. psikolojik ihtiyaçlar. Onun Hı. sınırı yok ki. Sürekli alıyorsun. Seni sürekli ihtiyaç halinde tutuyorlar. Bir tarafını beni için. mutlu eden şeyi sağlayan şey de bu ama. O evet tabii onu da sana onu da sana veriyor. Rahatlık, Bununla konfor. mutlu oluyorsun. Yok konfor değil artık o israf ya. Çürüme o. Yok ama o üretim çokluğunun <gülüyor> sayesinde müreffeh e, bir dünya. Yusuf bak dünya. E, İbni Haldun işte herkes önemsiyor ama e, ayıklayarak önemsiyor. İbn Haldun bir kere şehirlerin ahlaksızlığını o kadar entesan şekilde vazgeçer ki. Şehirlerin. Şehirlilerin. Hatta şey der yani. Bedevi ahlakını koruyarak şehirleşmek mümkün mü? Mümkün değil tabii. Şimdi, Şehir bir ahlaksızlık doğuruyor. Çünkü çürüyor bir süre sonra. Ne çürütüyor? İmdatı konfor. Refah. Lüks çürütüyor diyor. Hmm. Ve bugün de bu çok önemli bir sorun. <gülüyor> konfor çürütür. Tüm dünyanın peşinde olduğu tabii, şey. Tabii tabii bugün. Şimdi Amerika'da işte benim takip ettiğim e, felsefi literatüründe bu meseleyi çok iyi fark eden düşünürler var. Konforun, lüksün ve aşırı tüketimin insanları çürüttüğünü, insa, ins tek tek insanı değil, zaten insanlığı çürüttüğünü. Hmm. Bunu İbn-i Hadun'un de çok güzel örneklerle anlatıyor zaten. İbn-i tasavvuf kitabı yazmasının nedeni bu. İbn-i tasavvufu aslında en uzak adamlardan biri olması lazım. Çünkü çok tırnak içinde aşırı realist, gerçekçi bir adam. Böyle hmm. yani yani, bir sorun var şehirde. Tabi canım Platon'un devletine, Farabi'nin el Elmedinet'in fazlasına masal diyen adam bu ya. Gerçeklikten kopuk. Ondan sonra sadece dinlenmek için, zevk almak için, eğlenmek için okunur bu kitaplar diyor. Çünkü gerçeklik bundan yürüyor mu? Gerçeklik ekonomilerle, tarımla, şunla, bunla yürüyor diyor adam. Hatta felsefeyi de bu açıdan eleştiriyorum. O dönemdeki özellikle İbn-i Düşşü şey, şey, İbn felsefi Soyut varlık kavramı üzerine konuşmaktan var olanları, yani gerçekliğin içerisinde var olanları ihmal ediyorsunuz bu bunlar bir şey vermiyor fil dizik konuşup duruyorsunuz diyor. Me fazlaydın mı bu, bu gerçekçi olmamak dolayısıyla? Işte. Tabi tabi Dibacı'da var ya hmm. şimdi Mukaddimen bu dıbaçta bunları söylüyor açık açık isim veriyor ya. Tabi tabi şimdi çünkü Bedrettin fazla gerçekçi terfiler diyor. İdeal Fes. toplum yok işte ideal bir toplum ama... olamaz hani e pe peygamber olması lazım. Ya, yok, o o başka şey. o, bir kozmoloji var orada, bir ontoloji var, bir teoloji var tabi tabi. Ama de devlet o, o, toplum o yapılarla yürümüyor diyor. Şimdi burada İbn-i Haldun'un tasavvufla ilgilenmesinin nedeni şu... Berberi e, şeyin, ahlakın e, tasavvuf üzerinden toplumsallaştırılması mümkün mü değil mi? Yani yok iken yaşamayı konfora, lükse, e, aşırı tüketime düşmeden yaşamayı ancak tasavvufi terbiye sağlar. O bireysel gelişim diyorlar ya buna bugün. Bireysel evet. yönetim. Ha, tasavvuf bunu yapar gibi bakıyor olaya. Aşırı gerçek. Aşırı gerçekçi. Tasavvuf bunu sağlayabilir diye bakıyor ama derdi en nihayetinde e, konforun ürettiği çürümeyi engellemek. Bugün hakikaten bu var. Ya yani Bütün sapkınlıklar falan filan o can sıkıntısından kaynaklanan aşırı duyumdan kaynaklanan arayışlar hep bununla alakalı. ...inanılmaz bir konfor vardı, değil mi? Özellikle çok gelişmiş ülkelerde ve garip garip eğlenceler, garip garip... ...insanın gelişimine, insanın ahlakına, entelektüel kapasitesine katkısı olmayan bir sürü farklı deneme... ...ve hatta insanı rencide eden, insanı imha eden. Bundan ilgili çok güzel şeyler de var. Filmler de çeviriliyor biliyorsun. Bu açıdan da olaya bakmak lazım. Eyvallah. Bu e, şeye de sanki deneme deyince e, aslında fazla vakit kaybetmeden de girelim. Deneyim ve e, <gülüyor> deneyimden deneye diye ifade ettiğiniz. Ha, yeni bir e, konu tabii bu. Evet. evet. Yani Şimdi bir... Bu deneyim meselesi çok önemli. Modern Nova Scientia'nın ya da yeni doğa felsefesinin ortaya çıkmasında ki bugün hala biz e, bilimsel bilginin tırnak içerisinde e, tabiatını, doğasını korumak için bu e, ...deney fikrine... E, ...bağlı kalma ya da kalmama tartışmasını yaşıyoruz. Bugün modern bilimde çünkü... E, ...büyük ölçekli kozmoloji araştırmaları ve atom altı çalışmaları... ...empirik olandan hmm. e, uzaklaştığı için matematikte bir karakter kazandığından dolayı... E, ...bilimin neresi empirik neresi değil... Daha, ...tabii bu Viyana çevresinden itibaren tartışılan bir şey. O empirik... E, ...empirik olan artık nedir? E, yeni gelişen... E, ...bilim karşısında mantıksal pozitivizm demekleri de, demek demeleri de bunlar ya da empirik... E, ...mantıksal empirizm demekleri, demeleri de bununla alakalı. Şimdi... <gülüyor> e, önce şunu vaz edelim. Esas itibariyle empirizm teolojik bir kavram. E, oldukça garip bir şey söylediğimi... Evet. ...düşündün hemen birden tepki verdin, farkındayım. Ne demek bu? <gülüyor> Şimdi Şöyle diyeyim sana. Şimdi bir ekrana bakıyorsun. Ekranda çeşitli hareketler var bilgisayar ekranı gibi düşün. Bu ekrandaki hareketlerin nedenlerini kodlar olduğunu düşünelim. Kodları tespit ettiğinde bir kere daha araştırma yapmana gerek var mı? Çünkü kodlar sabit değil mi? Evet. Mutlak bir determinizm ilişkisi içerisinde. Kodlar buna yol açıyor merakım gitti. Bitti yani. Başka bir şey evet. sormuyorum. Şimdi bu e, teoloji ile çok alakalı bir tartışma. Bizdeki İbn-i Sihni Ağacı Gazalici tartışmayla benzer, laibiniz de Nifton arasındaki bir tartışma. Evreni Tanrı yaratmışsa, evreni yaratan Tanrı, evreni kendi tırnak içerisinde, aklının kurallarına göre vaz ettiyse bu kurallar değişmez. Değil mi? Laibiniz böyle düşünüyor. Mesela sen şimdi, ...idrakimizin belli özellikleri var, çelişme ilkesi var, üçüncü çıkan imkansızlı var, değil mi? Ee, özdeşlik ilkesi var. Biz bunu aykırı iş yapabilir miyiz? Tabii bu ülkeler bugün tartışmalı da. Yani şimdilik böyle bir benzetmeyle düşünelim, yapamayız. Tanrı'yı da böyle düşünelim. Yine teşbihen. Ee, Tanrı'nın belirli bir e, logosu var, bu logosun kurallılığı var. Dolayısıyla Tanrı bu logosun kurallığına göre var eder. Buna dışına çıkmaz. Buna dışına çıkmaz. İntelktüüs Tanrı diyorlar buna. Şimdi şey ise. E, Newton ise biraz eşarici e, bir yaklaşımla... E, Tanrı'nın e, iradesiyle, volontarist bir Tanrı, aklını yönlendirdiğini... ...ve dolayısıyla e, belirli bir kurallık vaz etmesine rağmen... E, ...yeni kurallıklar da vaz edebileceğini, yani Tanrı'yı kendi logosu, kendi aklı sınırlamaz. Dolayısıyla evrende sürekli yeni şeyler olabilir... Bu da evrenin sürekli gözlemlemesini gerektirir. Bak şimdi bir örnek vereyim sana. Şimdi Merak Arasathanesi kuruldu. Merak Arasathanesi'ni kurarsınız Klasik Arasathanelerin iki önemli görevi var. Tek bir görevi var ziç hazırlamak da bundan sonra işte takvim hazırlarlar, oradan hareket eder, gezegen teorisi genişlebilirler. Ya bunu siz 12 yıllık Satürn evresi ya da 30 yıllık Venüs evresine göre yaparsınız. Ondan sonra biter gözlem. Niye? Çünkü gökyüzü sabittir kodlar gibi. Orada değişim, oluşum, bozuşum olmaz. Hmm. Mutlak bir kurallılık hakimdir. Haritayı bir defa çıkarınca... Tabi ilzam, ilzam edicidir oradaki icabidir. zorunluluktur yani. Siz onları belirlersiniz. Ee, peki ziçler arasında, süreç içerisinde ortaya çıkan değişiklik gökyüzündeki değişiklikten kaynaklanmıyor. Ee, yüzyılda bir ziç yapılıyor. Deniyor ki bizim aletlerimiz, edevatlarımız eksikti. Bu rasatları yapan insanlar yanlışlar yaptılar diye bakıyorlar. Kesinlikle gökyüzünde bir değişimi, dönüşümü var saymıyorlar. Tamam mı? Ve ee, ve rasathaneler ya yıkılıyor ya terk ediliyor. Çünkü 30 yıldan sonra ne yapacaksın ki başka? Ama bak 17. yüzyılda şöyle deniyor. Madem evrende sürekli yeni oluşumlar mümkün, çünkü Tanrının iradesi sürekli yeni şeylere açık, sürekli yaratıcı. Öyleyse bizim Nasıl Tanrı'yı yıkmamıza gerek? Sürekli gözlem yapmak zorundayız artık. Tanrı'nın cilveleri belli olmaz yani. Tecellileri çok değişik olabilir. Dolayısıyla empirizm esas istifariyle buradan çıkıyor teolojik olarak. Evrenin insan tarafından sürekli gözlemlenmesi. Niçin? Çünkü evrende sürekli yeni oluşumlara açık. Tanrı'nın iradesi bunu mümkün kılıyor. Eğer iradeci bir Tanrı anlayışını kabul ediyorsanız. Bu evrende düzensizlik anlamına gelmez. Evrendeki yasalılığın çiğnenmesi anlamına gelmez. Tamam mı? Hmm. Buradan pek yerle hocam çok özür dilerim. Bu konunun dışında biraz da. Bu kadar değişken, değişmeye müsaitken gözlemlemenin de bir anlamı yok. Dibi bir şey... Yok hayır mu? hayır. Ev, evrende evrende tekrarlar var. Evrende kurallık bozulmuyor. Evrende bir düzen var. Evrende periyotlar var. Evrende süreçler var. Evrende... Örüntüler var. Onlar değişmiyor. Onlar içerisinde oluyor. Yani belli bir yasalılık var tamam. ama anlatabiliyor muyum? Yani şimdi Ali Kuşçu şer Tecid'de diyor ki, evren yani alem, Cenab-ı Hakk'ın masnuatı da sanat eseridir. Bu sanat eserinin bir kurallılığı var. Ama bu kurallılık Tanrı için izam edici bir kurallılık değil. Fakat şu anda böyle. Bunu 2000'lerin başında Cemil Recep ee, o zaman Oklahoma Üniversitesi'nde sonra McGinn Üniversitesi'nde şimdi emekli oldu. Bununla ilgili Ali Kuşçu'nun bu tezi ile alakalı e, ciddi bir makale yaz, yazdı İngilizce yayınladı. Bu çevrildi zannediyorum ya, ya da çevrilmek üzere. E, o açıdan e, tıpkı buna benzer bir şekilde e, Niftin da düşünüyor ya da o dönemdeki bir kısım düşünür, böyle düşünüyor. Sonra bu empirizm daha sonra bilimin o dönemde yeni kurulacak Nova Scientia'nın bir yöntemi haline geliyor. Ve empirizmden eksperimenta yani deneyimden deneye bir geçiş var. Burası bence çok önemli. Şimdi deney fikri e, çok yaygındır aslında. E, ta Mısır'da simyacılar bu mumyalama meselelerinde biliyorsun. Özellikle tabipler. Sürekli deney yapıyorlar, ilaç yapıyorlar çünkü. Hatta <gülüyor> buyursam bir şey diyeceğim. Hocam, bu deney fikrinin modern e, demeyeyim yani, yakın döneme ilişkin bir kavrammış. Önemi ve bağlama anlaşılmış gibi bir algı var ya. Yok şöyle, o algının kaynaklarına ilişkin bir şey mi Şöyle sandım? o. Niye no, öyle modern yani? de Nova Scientia içerisinde kazandığı rol farklı şüphesiz ama deney hep var canım. Şimdi hatta... E, rol dolayısıyla. Tabii tabii rol. Şimdi onu, ona bahsedeceğim. Şimdi mesela bak en önemli şey şu, şu Yusuf. Klasik gelenekte deneyi yapan insanlar bu deneyi kamusallaştırmıyorlar. Çünkü ellerinde tutmak için bilgiyi. Simyacılar bu bilgiyi niye paylasınlar ki? Dikkat edersen, simya, klasik renkte ya kimya e, çok şifrelidir. Herkesin e, e, tekrardı, yani eve gideyim ben de deney yapayım ya da laboratuvar kuyum ben de bunları yapayım imkanı yok. Tıp da büyük aileler içerisinde dolaşımda 600-700 yıllık tıp tabip aileler var biliyor musun? Çünkü tıbbi bilgi bir statü sağlıyor. Özellikle gayrimüslim, yani gayrimüslim demeyeyim. bir toplumun inanç silsilesinin ya da inanç yapısının dışında olan şeyler yap, e, insanlar Aslında. o toplum içerisinde statü elde etmek için ya ticareti ya da tıbbı kullanıyorlar. Hmm. Mesela diyelim ki Yahudi hekimler e, tıp ile e, saraylara kadar nüfuz ediyorlar. Başkasını öğretmiyorlar. Tabii, Tabii diyorum ya 500-600 yıllık tabip aileleri var. Hmm. Büyük sırları birbirlerine aktarıyorlar. Ha, İslam dünyasına geldiğimizde tıp kitapları yaygınlaşıyor zaten. Artık belli bir paylaşımlık kazanıyor. Şimdi mesela İblisina e... Hocam çok özür. İlge bir merak oldu benim açımdan. Kimyada diyelim tıpta belki yoktur ama İslam dünyasında böyle bir şey görüyor muyuz biz? Nasıl? 300, 400, 500 yıllık kimyager aileler mesela. Bilgiyi diğerinden sakınıp kendisi ya da ailesi için Kullanmış. E, hiç düşünmedim açıkçası. Yani hiç düşünmedim olsa rastlardım. Hmm. Ee, mesela astronomi de var. yıl boyunca e, aynı ailenin rasat faaliyetleri ve kayıtlarını biliyoruz. Amacur ailesi. Türk ailesidir bu. Hmm. Baba sonra oğlu sonra torunu hmm. Ailede bir süre sonra şey e, hizmetçileri de astronomi oluyor. Aynen. O devam <gülüyor> ettiriyor tabii. Dört nesil diyelim astronomi yaptıklarını biliyoruz. Yüzyıla yakın. Ki o dönemde bu bir rekor. 30'da bitiyor genelde bunlar. Evet. Ee, böyle evet. aileler var ama Astronomik bunu düşünmedim. Astroloji bunlar gibi peki? Tıp gibimidir yani? de belli bir yere kadar özel, astroloji tarafı yine şifrelidir. Hı. Mesela astroloji metinleri genelde Farsça yazılır. Ee, ve 60 sayı sistemi kullanılır ve ebced rakamlarıyla göre yapılır. Çünkü herkes nüfuz edemez onda. Ziclerin büyük bir kısmı Farsçadır. Hı. Astroloji kitaplarının büyük bir kısmı Farsçadır. Ama işte Ebced hesabıyla bir şifreleyerek yazıyor. yazıyorlar. Şifre değil, değil ya. biraz, şifre biraz zordur. Atmustafa'nın sayı sistemi biraz zor tabi. Farsçayı herkes bilir çünkü. Yok yok herkes bilmez Farsçayı. Bu döneminde. Yok yok ayrı. bir edebiyat dili olmasıyla bir bilim dili olması farklıdır. Hmm. Ee, Şii'nin Ebced, Atmustafa'nın sayı sistemi Arap harflerinden hareket kullanan çok şey bir farklı bir hesap sistemi. Ee, onunla öyle işlem yapmak kolay değil yani. Ee, neyse. Astronominin de böyle bir tarafı var. Hatta anlattık hatırlarsan Kaykunides, şeye geldiği zaman, Tebriz'de astronomi öğrenmek istediğinde, niçin bizim, o Tebriz'deki alimler buna karşı çıkıyor? Çünkü astronomi, e, sadece teknik anlamıyla bir gezegenler teorisi ya da bir ziç hazırlama, takvim hazırlama falan değil. Aynı zamanda geleceği öngölecek, o dönemin şeyin anlayışında, astrolojik verileri de oradan elde ettiğin için sıkıntılı bir şey. Şimdi yalnız aslan olanla karıştırmayalım. Bu özellikle modern e, doğa felsefesinin ortaya çıkmasında da önemlidir. Aslan olan demek sadece bizim bugün gazetelerdeki astroloji ile karıştırılıyor. Astroloji bu demek değil. Onu bak yeri gelmişken hatırladım. Mesela diyelim ki Berhin'in e, astroloji kitapları da İslam dünyasında yazılmış astroloji kitapları ki ilk dönemden itibaren yazılıyor. E, basit anlamıyla geleceğe ilişkin e, öngörüleri devşirebileceğimiz verileri elde ettiğimiz bir yapı değil. Gökyüzünün yeryüzünün etkisi demek. Bu da Asurbanipal döneminde Asur kralı alim. Asurbanipal. bu Niniva kütüphanesi evet. O zamandan beri e, gelen bir şey. Çünkü biri var ama değil mi ortada? E, şu, var var. Mesela güneş diyelim, yeryüzü etki yapmıyor mu? Güneş olmadan yeryüzü olabilir mi? İşte bu asal bir etki işte. Asal gökyüzü demek, gökler ait. Bugünkü bağlamlı değil ama. Değil değil, mi? değil onu değil de mi diyorsunuz? Yani sana? önceden vaziflenmiş bir şey var. İşte şu şu evredeyse sen şu tarihte doğduysan şöyle olur. O işin çok cüzi bir kısmını demek Hı. istiyorum sana. Yani horoskop. Çok işin cüzi bir kısmı. Esas itibariyle burada tıpkı büyü gibi biz büyüde de ne anlıyoruz hep? Hokus Hokuspokus anlıyoruz. Halbuki büyü neydi hatırla? Nedenselliğini gösteremediğin, olgu olaylar magic olarak, natural magic, doğa büyü, doğal büyü dediğimizde bu değil miydi? Yani yoğurt yapmak bile büyüdü bu çerçevede. Yani onları birbirinden ayırmak lazım. İşte güneşin yeryüzüne etkisi, ayın yeryüzüne etkisi, gök cisimlerinin yeryüzüne etkisi... E, hep astral etkiler olduğu için astral, astroloji, oradan geliyor. Yani gökyüzünün yeryüzünün etkisi demek aslında. Dolayısıyla astrolojiyi tipik bir şey olarak okumamak lazım. Bugünkü anlamıyla da science dedikleri, sözde bilim o anlamda okumamak lazım. Klasik metinleri incelediğimiz zaman <gülüyor> e, astroloji metinlerini sosyal tarih açısından okuyabilirsiniz. Tabi <gülüyor> sonra e, savaş tarih açısından bir sürü açıdan okunabilir oradaki kayıtlar. Onu demek istiyorum. Eyvallah. Ee, bu, bunu iman etmemek gerekiyor. Neyse. Şimdi... E, dolayısıyla... E, şey, simyacılar, tabipler... Kimyacılar bu deneyi uyguluyorlar. İşte laboratuvarlar kuruluyor. Mesela onu örnek veriyordum bak... Şeyde... E, bu... E, Hipokrat'ın... E, şeyi var... E, fusul Hipokrat dedikleri... E, Arapçasında yani... Hip, hip, şeyin... Şey, nasihatleri diyebiliriz buna. Hipokrat'ın nasihatleri bu kitap üzerine çok ciddi şeyler yazılıyor. Ee, en önemli eser de İbn-i Nefis'indir. Şimdi burada tartışmalardan biri de şu. E, tıp epistemolojisi açısından çok önemli bu tıp ahlakı açısından. Şimdi sen diyelim ki İbn-i Sina'sın. İbn-i Sina bunu tartışıyor hoca sana diyor. İbn-i Sina bir ilaç icat ettin. A hastalığına bir ilaç ettin. O dönemde fare ve benzeri teknolojiler yok. Yani onu fareye zerk edeyim o mikrobu, sonra da ona uygulayayım. Öyle bir şey yok. Şimdi hasta geldi. Baktın ki senin ilacının, e, icat ettiği ilacın hastalığı bu. Ne yapacaksın? Başka bu hiç ilacın hiç, yoksa... hiçbir denemesini yapıp yapmamışsın sen. Hastaya bunu verdin öldü hasta. i̇bn Sina bunu cinayet olarak yorumluyor. Diyor ki önce sen bunu kendine deneyeceksin. Der. Bu çok ciddi bir tartışma konusu. Yani tıbbi bilgiyi nasıl temellendireceğiz? Çünkü ilacı alıyorsun. içeride ne olduğunu o dönemin şartlarında gözlemlemiyorsun ki. Bugün bak biz herhangi bir ilacı piyasaya sürmeden önce bir sürü... <gülüyor> Her zaman yapılmıyor tabii. Şeyde, Covid aşısında yapılmadığını söylediler. Kendileri itiraf etti değil mi? Hiçbir döneme yapmadan verdi gitti. Ee, yani Şartlar biraz acildi. Acildi filan. Ama o kadar para kazandın bedava versiydin o zaman. Değil mi? Dünyanın kaç mil, trilyon ya da milyar euro kar yapıldı. Neyse. Kapitalizm böyle bir şey. insanda bir kobay yani. Fareden bir farkı yok. Bugün biz bu deneyleri yapıyoruz değil mi? Bir ilacı sürmeden önce. Klasik da bunu nasıl yapıyorsunuz? Mesela bu çok önemli bir araştırma konusu. Hipokrat bildiğim şey mesela doktor tedavi ederken adamın kolunu sakat bırakırsa doktorun kolunu kesin bir net çözümleri olan bir şey yaklaşımı var. <gülüyor> Onu bir hatırlamıyorum ama şimdi İbn Sina bunu tartışıyor demek istiyorum. Hmm. Çünkü orada bir karanlık kutu var. Sen bir inanç alıyorsun, içeride ne olduğunu bilmiyorsun. Bir düzelme oluyor, bozulma da olabilir. Hani Türklerin gibi bir tokat atarsın diceline ya yani ne olduğunu bilmiyorsun ki. Hani radyo çalışmıyor. Bir tokat atıyorsun, çalışıyor. Ne oldu peki? Nedensellik ilişkisi bunun bizde yok. Büyük ihtimal orada bir şey hareket etmiştir falan falan. Tıp da böyle bir şey. Dostum bu da tabipler kendilerinde çok ölen tabip var böyle. Hocam bir duralım Biraz yaptık ama dönüşte e, şu İbn Sina üzerinden şunun ahlakı üzerine <gülüyor> biraz daha konuşmak istedim e, kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Evet yeniden merhabalar artık son bölümle soruların peşinde de karşınızdayız e, son 20 dakikamızda hocam mümkün olduğunca fazla şeyi konuşup e, ya yok öyle düşünme ya konuştuğumuz kadar konuşalım. Eyvallah anlamda olsun kaldığımız yer bu. Hipokrat dediniz. Tıp meselesine girdik. Orada tıp ahlakına ilişkin. Ve buraya da epistemoloji... Tıbbın epistemolojisi evet. açısından çok tartışmalı bir Meselesini konu dedim. Ne? Bununla alakalı Manchester Üniversitesi bu bahsettiğim Hipokrat'ın nasihatleri diyebileceğimiz metnin İslam dünyasındaki tüm şerlerini edisyon kritik yapıp İngilizce tercümeyle birlikte basmaya karar verdi. Bundan yaklaşık bir 7-8 yıllık bir proje bu. E, sona ve metinlerini de pay ve koyuyorlar. E, İstenir, indirebilir tabi. Bunu bizim yapmamız lazım ama tabi orada çok entesan tartışmalar var tıp felsefesi açısından, tıp ahlak açısından, ondan sonra tıp bir epistemolojisi açısından yani normal diyelim ki bir tıp kitabı çok tekniktir hastalıklar şudur budur. Genelde tıp kitaplarının girişlerinde belirli bir felsefi altyapı falan falan verir ama burada bu tamamen e, bununla alakalı tıbbın felsefesi, tıbbın ahlakı filan. Hmm. bununla ilgili İslam dünyasında yazılmış neredeyse tüm şerhler ki bazıları 200 sayfa. tabi, tabii. Kütübizi 100, hmm. 300 sayfa, kimi 300, kimi 400 sayfa. Bu o zaman hani o kadar şer yapıldığına göre bu metin Hipokrata tarihli <gülüyor> yani. Tabii tabii tabi, Çok önemli bir metin bu. Bir tür bir büyük bir tabibin vasiyetleri gibi, eee sahayla alakalı tespitleri gibi düşünebilir. Şimdi esas bu konumuz değil ama neticede şunu demek istiyorum burada. Deney dediğimiz, deney nedir biliyor musun? Ee, doğadaki bir olgu olay hızlandırmak demek aslında. Yapay ortamda hızlandırmak. Yani şöyle, sen şimdi diyelim ki iyi bir tabipsin. Anadolu'yu dolaşıyorsun. Bir sürü kanser vakasıyla karşılaşıyorsun. Bu senin deneyimli bir tabip olmanı sağlar. Doğal hastalar. Ve sen diyelim ki 500 tane kanser hastasıyla muhatap oldun. O sana bir sürü şey öğretti. Ama bir genç tabip de laboratuvar kurdu. Fare Vere, veren mikrobunu zerk edip 5 yılda senin 30 yılda elde ettiğin deneyimi oradan... E, bu, bu Aslında Demir. fark bu. Yani yapay olarak hmm. e, bir olayı sen laboratuvarda üretip... doğayı yapar olarak onu gözlemliyorsun, onun sonuçlarını elde ediyorsun. Deney bu esas itibariyle. E, tabii bu Deneyin da... bu yönü peki e, sonrasında... E, bağlamıyla beraber, önemiyle beraber oluştururdu? <gülüyor> Yok bu hep var. Bu hep var ama şimdi modern dönemde olan ne? Bu çok önemli. ...modern dönemde olan deneyin kamusallaştırılması Kamusalla. diyebileceğimiz bir şey. Ne demek bu? Deney artık sekret, sırlı bir şey değil. Diyelim ki Robert Boyle, Hoogers, Nees, o dönemin yani 17. yüzyılda bu Nova Scientia ya da Yeni Doğa Felsefesi'nin kurucu babaları... ...bu deneyleri yaptıkların zaman bunları yayınlıyorlar. İşte şunu şu kadar, bunu bu kadar koy et, evinde de yap bunu ya da imkanların varsa yap. E, bu bir. İkincisi... E, o dönemdeki centilmenler diyelim... Yani aristokratların önünde. Çünkü onlar... O soyut özneye giden yolda önemli isimler. Vatandaş değil. Önce soyut... E, Robert Boyle mesela modern kimyaya giden... E, yolun taşlarını ilk döşeyen kişi olarak kabul ediliyor. Robert Boyle Newton'un arkadaşı... E, İngiliz zadelerini Toplayıp... Daha sonra bu burjuva... E, e, Döneşecek. Şey. Toplayıp... Deneyleri onların göz önünde yapmak. Bu hızlı bir şekilde yayılıyor. Yani deneyleri... ...önce aristokratların, sonra burjuva zenginlerinin... ...sonra da halkın önünde yapmak. Bilginin inandırıcılığını... ...göstermek ve bunu... ...yani bir tür eksperimentten, deney fikrini... ...bir yöntemin... ...olmazsa olmaz bir parçasına... ...çeviriyor bu. Dolayısıyla modern... ...doğa felsefesi ya da Nova Scientia'nın... ...üç bileşeninden biri oluyor empirizm. Matematiz, matematikleştirme, nicelleştirme ve e, mekanikleştirme şeklinde. E, fark bu. Yani modern e, dönemde deneyin aldığı biçim bu. Bu tabii, e, bu görsellik diyebiliriz buna son derece önemli. Oradaki siz deneyi e, minnetin önünde yaptınız zaman bir görsellik kazandırıyorsunuz ona. Görselliğin ikna edici gücü çok önemli. Şimdi mesela ben tabii bunu e, çalışanlardan öğrendim. Klasik geleneklerde mesela biz İslam geleneğinde pek çok yeni astronomi teorisi vaz ediliyor. Bunlar nasıl test ediliyor biliyor musun? Çok ilginç. Yeni alet yapılarak. Şunu ben merak etmiştim. Ya çok sonra Musturlap yazıyor. Ya bir sürü usturlap misanesi var. Niye bir daha usturlap metni yazıyorsun ki yani? bir hani yani Ders kitabı olarak yazabilirsin bunu filan. Sonradan bir Fransız çalıştı bunu. Bir Memlük astronomunun yaptığı bir aleti. Şunu gösterdi orada. İslam dünyasında yapılan aletler yani bir büyük astronomların mesela İbnü'şatır gibi, Biruni gibi bunlar aslında kendi astronomi teorilerindeki ufak tefek değişiklikleri bu aletlerle resmederek teorilerini denetlemeye çalışıyorlar. Bir tür teorilerin pratik uygulamasını yaparak teorinin teorinin bir tür denetlemesi gerekçelendirmesini yapıyorlar. Bu çok ilginç bir şey gelmişti bana. Şimdi bu görsellik meselesi modern bilim doğa felsefesinin yeni doğa felsefenin ortaya çıkmasında mesela tuhaflık odaları var. Hayvanat bahçeleri kuruluyor. Sonra tabii bitki bahçeleri, botanik bahçeleri, Sonra insanat bahçeleri de kurulacak biliyorsun. Yaklaşık zamana kadar insanat bahçeleri vardı 1960'lara kadar. Yanlış hatırlamıyorsam 50 kadar evet, değil mi? 60'den 60'den. <gülüyor> Burada mesela çiçeklerin o zaman fotoğraf makinesi yok. Mesela şey çıktı ortaya. Çiçek bitki resmi, resmi yapmak, bitki ressamlığı sen daha iyi bilirsin onları. <gülüyor> ee, bu ya da müzelerin kurulmaya başlaması mesela. Doğa müzelerinin kurulmaya başlaması. Bunlar görsellik. Şimdi görsellik son derece önemli. Dediğim gibi ikna etme kabiliyeti e, bu açıdan. Bir, bir tarafıyla da bilginin e, ya da yeni bilimin yüceliğini de tekrar tekrar tahkim ediyor. Tabii edelim. toplumsal anlaşmasını. Hmm. Ve burada tabii şeyi de unutmayalım. Kızların, kadınların bu işlere dahil edilmesi. Özellikle Burjuva sınıfı yükseldikçe Burjuva sınıfı e, mevcut aristokrat sınıfa nasıl üstünlük sağlayacak? Asalet yok. Asalet ünvanlar çünkü o kilise kayıtlarında belli haşiy seferlerine katılmış olacaksın, bilmem ne yapmış olacaksın. Şimdi belli bir oranda zenginleşince asaleti yok, asaleti satın alıyorlar soyetler. Birçok ailenin şu anda asil soyadı olan aile aslında bunu zamanı satın almış. Çünkü aristokrat aileler fakirleşince zenginliklerini bir şekilde çözülebilmek için ünvanlarını satmışlar. Soyetlerini satan aileler var. Ama bu belli bir yere kadar. Ee, özellikle Burjuva sınıfı toplumsal statüsünü artırmak için yeni bilgiyi bir araç olarak görmüş. Ve bu yeni bilgiyi sadece erkek çocuklarına değil, kız çocuklarına da öğretmeye. Dolayısıyla kız çocukların da tırnak içinde tevarüs edilmemiş asaletini elde etmesini sağlamasını yapmaya çalışmışlar. Bu son derece önemli bir konu. Bunda çalışılması lazım. İngilizce çok güzel çalışmalar var da, Türkçe'de... Böyle bir çalışma var mı? Sırf bunu hasredilmiş bilmiyorum. Ee, kısmen önceki hafta da buna temas etmiştiniz. Ee, bunu bu kız... konuşmuş muyduk? Çok böyle yani hmm. bir, bir cümleyle değinmiştiniz sadece. Çok enteresan gelmişti bana. Ee, kız çocuklarını bilim insanı yapmaya çalış... E, hemen değil tabii. Çünkü ilk dönemde mesela 17. yüzyılda bilim kadınları var. Bilim yapan kadınlar var ama genelde onların çalışmaları eşlerinin adıyla yayınlanıyor. Tabi tabi bunların kayıtları var. Ama yavaş yavaş, özellikle Burcuva sınıfının toplumdaki yerinin artmasıyla... Çok kolay değil mi? Adam küreye yapılanları biliyorsun laboratuvara ayırıyorlar. Hmm. E, dikkati dağıtıyor diye laboratuvara girince. Ya bu işte daha 10, 19. Sını, 20. Sını başlarında olan bir şey değil mi yani? E. Gene çok bağımsız bir şeydi hocam. Bu kadın e, Batı'daki e, kadın düşmanlığının köklerine ilişkin e... <gülüyor> bilmiyorum katolik teolojide e, ya da ne bir protestan diyorsunuz ama, diyorsunuz tabi, tabi oradan kaynaklanıyor bakmak yani. lazım yani kadının ruhu bile yok zaten yani bu Aristoteles'ten gelen bir şey de kadının logosu yoktur e, erkek gibi değildir yani Ta oraya oraya kadar gidiyor tabi canım e, ben bunu sana söylemiştim yani sen yani konuşmuşsun batıdan batıdan gelen seyyahların, Osmanlı dünyasına gelen seyyahların en büyük şaşkınlıklarından biri Mezarlıklarda kadın taş, mezar taşlarına ruhu için Fatiha yazması. Kadın ruhu var da dua ediyorlar gibi. Tabii tabii bunda ilgili kayıtlar var. Çok ama bunun sebeplerinin yani dini, hmm. toplumsal, tarihsel sebeplerini çalışmadım bilmiyorum. Buna bakmak lazım. Ee, açıkça. E, ama, ama bu biliyorsun şeye kadar, 2. Dünya Savaşı'na kadar sürüyor büyük. Yani 2. Dünya, evet, Dünya Savaşı. Kraliçe yani Victoria döneminde İngiliz kadınlarının çektiği zulmü biz çeksek var ya uçarız ya sonra yani o tepkiyi anlamak için söylüyorum. inanılmaz bir şey var. Giyim kuşamlarına kadar şey var kitap var ben inceledim. Kadınlar nasıl giyinecek, şunun o kadar olacak. Tam bir tek biçimlilik. Müthiş bir izam edicilik ve icbar, icbar edicilik var. Sonra tabii büyük bir tepkiyle. Bu denge ifrat ve tefrit meselesi yani. Gerçekten anlamak lazım oradaki... Kilisenin baskısına gösterilen tepki ne dedik? Sahibi etikad arayışı dedik hatırlarsan. Evet. Bu yaşama biçimlerine aşırı müdahale. E, tabii toplumdan topluma farklı bunlar yani. Batı derken hepsini aynı an içine koymamak lazım ama çok ilginç. Hatırlarsan geçen bir örnek verdik. E, batı Avrupa'da yani Fransa ve e, Almanya'da gibi ülkelerde e, modern bilimin sembolü olarak saat mekanik saat alınırken e, İngiliz bilim adamları burada çok dikkatliler. Çünkü saat soğuk, mekanik, rasyonel bir şey ve e, kadın e, irrasyonel şu bu. Onun için kraliçe olduğundan dolayı falan değil mi? Bu dikkatler çok önemli. E, kültürler arası farklar da e, söz konusu. Ama en nihayetinde neticede deneyin e, toplumsallaşması, kamusallaşması ve e, bilme yönteminin, yeni bilimin, Nova Scientia'nın bir parçası haline gelmesi son derece önemli. Özellikle bu doğal büyü de burada e, çok işe yarıyor. Yani simyacıların, kimyacıların, bundan sonra e, tabiplerin, eczacıların yanında doğal büyü yapanlar da bir tür aslında deney yapıyorlar. Yani düşün alıyorsun sütü, koruyorsun bayayı, yoğurt oluyor. Bu da bir Türk deney aslında. Ama onun nedenselliğini izah etmek daha sonra çalışılıyor. Bu da bir... Diğerlerinin tabii denselliği de izah edilebildiği <gülüyor> için o kesinlik arayışına da çok güçlü ve büyük bir cevap oluşuyor. Tabii. O Önce konusu. bunlar tekil konular. Böyle genel hüküm üretecek, yasa üretecek şeyler değil. İlk dönem mesela Robert Boyle'un yaptığı kimya çalışmalarında çok önemli kimya ilkeleri üretmiyor. Çünkü lavaziliği beklemek lazım. Yani Modern kimyanın zemini kurulduktan sonra ancak her bilimin bir niftunu olacak biliyorsun. Klasik genkte böyle bir şey var. İşte fiziğin niftonu var. İşte biyolojinin niftonu, kimyanın niftonu. Kırılmayı Geoluş. sağlayan isim. Tabii tabii nifton böyle bir sembole de dönüşüyor. E, Lavazya kimyasından sonra bu gelişecek ama neticede orada bile dediğin gibi bu tekil deneylerden müştereklikleri tespit edip genel kurallığa gidiş diyebileceğimiz bir süreç başlıyor kimyada da. Hmm. Ama bu e, fizikteki gibi e, bir süreç çok sonra gerçekleşiyor. Yani birçok kimya şeyi olacak. Filigüsten teorisi çıkacak, şu çıkacak, bu çıkacak. E, ama tam anlamıyla bir kimya biliminin kurulması çok zordu. Nitekim e, şeyin e, Robert Boyl'ün 1661'de yayınladığı kitabın adı... Yanlış hatırlamıyorsam oraya çalış şey yapmadığım için bakmadım. E, şüpheci, kimyacı diyor e, kitabın adına. The Skeptical e, <gülüyor> Chemist. Zannediyorum. Şüpheci kimya. kimya. Tabi tabi. Ee, yine mesela bak. Bu öyle kolay bir iş değil. 1800'lerde Dalton'un yazdığı kitabın adı Chemical Philosophy. Natural Philosophy vardı ya. Evet. Chemical Philosophy. Kimyasal felsefe. Henüz kimya bilimi demiyor. Dalton bile atom teorisi falan falan. O bile kimya felsefesi tabiini kullanıyor kitabın adında. Hmm. Yani öyle sabahtan akşam olmuyor bu işlerini demek istiyorum. halihazırda devam ediyor bugün itibariyle tartışmalardan yani bu bu disiplinlerde değilse bile başka disiplinlerin kurulması... henüz, henüz daha böyle sağın hale gelmemiş disiplinler için mi evet. Evet, düşünülebilir ee, tam kitabına da da şey zannediyorum 1808 1800 The New, new sistem of chemical Philosophy. kimyasal felsefe, felsefe için yeni bir sistem önerisi düşün bu tabi artık ya 1808ler yani devazlar kimyası yeni icat edilmiş tabi bu sistem metot meselesi artık e... tabi yerleşik vaziyette çünkü yöntemini göstermek A, tabii. konu Yöntemdir. Bizde de yöntemdir. Yunan'da da yöntemdir. Yani Aristoteles'in ikinci analitikleri olmasa e, o si, bir felsefe bilim sistemi ortaya çıkmaz. Peki diyalog olabilir, diyalektik olabilir, müzakere, münazara bir sürü şey olabilir ama sistem ortaya çıkmaz. Sistemi kuran ikinci analitikler mantık yani. Hmm. Bizde de hakeze öyle. Yani tefsiri kuran usulü tefsirdir. Fıkıh kuran usulü fıkıhtır. Eee meşai kuran Farabi'nin mantık çalışmaları, İbn Sina'nın Burhan Teorisi'dir. Ee, işte keramda bilmem. Böyledir bu iş. Başka türlü olmaz. Bugün de bu böyledir. Ee, hocam bu şimdi... E, o yeni bilimle beraber tabii bir tarafıyla. E, belirli bir tarih aralığı var. Yani en azından patlama yaptığını gözlemlediğimiz, metot üzerine, yöntem üzerine metinleri gördüğümüz. Hepsinde eşit değil ama bak. Fizikte gelişmelerle mesela kimya çok sonra. Biyoloji daha da sonra. Jeoloji, Coğrafya falan çok çok sonra olmak. Birbirlerine de doğuracak ama evet. 1600 ile 1800 arası çok geniş de bir aralık ama. 1650-1800 sanki bir şeyi var. Ee, 17. yüzyılı yani biz Nifton'un ölümüyle 1727 yanlış hatırlamıyorsam. Ölümüyle bu yöntem fizikte en azından bir kemale eriyor. Bir şey de var. Kitap kapaklarının da adını gördüğümüz bir dönem. O, ha, anlamda, ha, söylüyorum. o anlamda söylüyorsun. Ha, evet. Bunun bizde takip ettiğimiz bir dönemi ya da bağlamı var mıdır? Aslında onu sormaya <gülüyor> Şimdi, çalışacaktım. E, e, felsefi bilgide ya da kelami felsefe diyelim artık orada tabi evet. bu Burhan kitapları yazılıyor işte. Dedik ya Farabi'nin, abinin, i̇bn Sina'nın, Fahrettin Razi'nin yazılıyor, Gazali'nin ondan sonra. Mesela çok, aslında güzel bir şey söyledim biliyor musun? 18. yüzyılda bizde burhan çalışmaları tekrar canlanıyor. kıyas teorileri. Hep devam ediyor ama orada bir şey var. Tekrar Sıç <Sıçlama>. patlama var, evet. Patlama var 18'de. 18'de ve özellikle 100 yılın sonunda İslam dünyasında belki de e, orijinalite orijinallite içeren yeni e, e, tartışmalar, yeni veriler içeren gelen ve İsmail Efendi'nin 1791 ölümü Kitab-ı Burhanı var ve onun üzerine yapılan ta 1940'a kadar devam eden yorumlar var. E, bu Evet bu aslında bir şekilde mukayese edilebilir. Yani ne oldu? Denk durum? de düşüyor sanki biraz. Birbirinden bağımsız. De bağımsız değil. Aslında bir İsmail Efendi yeni kurulan mühendisânede de hoca. Fransız mühendislerle e, görüşüyor. Modern matematikten az çok haberdar. Hmm. Ya, e, çünkü hem kitabı, Hisab-ı hem de diğer eserlerinde buna atıflar var. E, e, şeyde de, Kitab-ı Burhan'da da tabii bizim Harun Kuşlu Hoca bunu çalışıyor. Bu çıktıktan sonra belki daha sağlıklı değerlendirme yapabiliriz. Bazı genç arkadaşlarımız da bu sıralar... ...gelen bir üzerine metin üretiyorlar. E, çok entesan metinleri var. Entesan görüşleri var. Yani kipli mantık üzerine yaptığı çalışmalar... E, ...olmayan nesnelerin ontolojisi üzerine yaptığı çalışmalar. Tabii tabii böyle. Olmayan nesneler. Tabii tabii. E, entesan müstahil nesneler yani. E, bunlar üzerine yaptığı çalışmalar. Kitap bu Burhan'da da... ...ben yanlış hatırlamıyorsam... ...tabii ben onu okuduğumda 90 filan da Yusuf. Yani kaç yıl oluyor bilmiyorum. E, kitabı buradan baştan sonra müthane ettiğimde e, o zamanki bilgi birikimin ve tabii eğer kısmını da anlamış değildim. E, bazı e, bağlantılarını bilmiyorum ama mesela analitik sentetik önerme ayrımı e, deneyin mütevatir bilgi olarak yani bir bilim epistemik cemaatteki bilim adamlarının ürettiği bilginin mütebatir değeri kazanacağını, hmm. <gülüyor> dolayısıyla bilginin kesinliği bakımından önemli olduğunu falan gibi Başla, bazı şeyler abi. hatırlıyorum evet. Hmm. <gülüyor> bazı şeyler hatırlıyorum. Hocam çeyrek yüzlü olmuş bu arada maşallah. Ya ama onları okuduk ya, okuttuk hatta yani. Hmm. Şimdi tek başına okursan unutuyorsun da, müzakereli okumak, bilgiye hakikaten çok sağlıklı. En iyi öğrenmek öğretmektir. Onun için ben arkadaşlara diyorum ki, bir şey öğrendiğinizde üç kişi bunu hemen anlatın. Bilginizi paylaştıkça çoğalır. Hz Ali'nin ve ee, ee, çok sevdiğim sözlerinden biri. Bütün sözlerimi severim de bu söz çok önemli. Bilgi paylaştıkça artar. Sakla, bilgisini saklayan adam o bilgi de boğulur bir süre sonra. Hiçbir şey çıkmaz ondan yani. Onun için bilgini paylaşacaksın. Bir şey öğrendim hemen anlat. Ne olacak? Ee, efendim alır kullanır. Kullansın ya. Bilgi çok yani bilgi, bilgin sınırı ki. Mal bölüştükçe azalır, bilgi paylaştıkça çoğalır diyorlar. Çoğalıyor yani. O için rahat olmakta fayda var. Hepimiz öleceğiz neticede. Bilgi kimseye kalmayacak. Evet. E, hakikaten güzel bir soru bu. Bunu düşünelim. Yani belki Harun Hoca'ya söyleyip bunu e, kendi muadilleriyle mukayese ederek... Hmm. E, çünkü bir Fransız'ın e, mühendis sahne ile alakalı bir şey var. E, Fransızca yazdığı bir hatırat ya da bir günlük var. Bu da Türkçe'ye çevriliyormuş duyduğuma göre. Ora, oradan da hareket ederek e, kimlerle nasıl ilişki kurulmuş gibi onlara bakmak lazım. Kim çeviriyormuş Bu yani? dönemde... E, daha önce Yuvakin bir Matrandi bir adamdan bahsettim evet. sen hani bu Ermeni. O da 1773'te yazdığı bir kitap var. Şimdi bir İsa Gocicevi var ama bir de usul usul mantıkçıyı bir mantık usulü yazıyor. Onu biz Harun hocayla biraz mütalaa ettik. Orada kullandığı kavramlar ve bazı tanımlamalar klasik İslam mantığından gelen tanımlamalar değil. Değil. 1773. Evet. Yani bu Suriye'de bu adam. Halepli. Ee, zannediyorum oradaki Rum Ortodoks Kilisesi'ne mensup ya da Ermenim için tam hatırlamıyorum hayat hikayesini okumadım henüz. Çalışmadım yani. Kitabına baktık. Ee, mesela onu da araştırmak lazım. Özellikle Osmanlı coğrafyasındaki azınlıklara mensup insanların Avrupa'ya gidiş gelişleri Müslümanlara göre çok rahat. Sarıklı bir adam orada öldürürler o dönemde. Hmm. Mesela bizim bunu da ciddi bir şekilde araştırmamız lazım. Çünkü hemen 1600'lerden itibaren gidiyorlar İtalya'da öncelikle daha sonra Avrupa'nın diğer ülkelerinde doktora yapan ya yani doktora yapacak kadar kalan azınlığa azınlıklara mensup insanlarımız var Osmanlı vatandaşları var. Bunların geldiğinde nelere getirdiğini çalışmamız lazım yani İslam Osmanlı düşüncesi Felsefi bilim sadece Müslümanların ürettiği yapıyla sınırlı değil. Hatırlarsan e, Faz, Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın özel kalemiliğini yapan e, kişinin de İtalya'da doktora yapmış ya da okumuş biri olduğunu biliyoruz. Evet. Ona, bu açıdan e, sorun çok iyi çalışmalara neden oldu. E, genç arkadaşlar bu programı takip eden genç arkadaşlar için güzel bir konu bu. E, Osmanlı coğrafyasında yaşayan azınlıklara mensup e, isimlerin yaptığı çalışmaları ve bunların... Çünkü İstanbul'da da nüshaları var bu. Ee, Yuvakin bin Metran'ın demek ki Osmanlı'da da bir şekilde çok az da olsa e, dolaşımda olduğu, evet evet evet e, e, e, e, görülüyor. Mesela ka, şey acaba Gelemevi İsmail Efendi bundan haberdar mı? Çünkü ondan önce ölmüş demek ki biraz daha yaşlı olabilir ondan. Hmm. Bunlara da bakmak lazım açıkçası. Eyvallah. İşimiz çok yani. Eyvallah hocam doğru doğru. Ee, Harun Kuşlu hocanın e, Kitabü'l-Burhan Çevirisi iş, çalışması. Devam ediyor. Hatta bir Gelenbiri Bevi sempozu yapmıştık hatırlarsanız evet. ölümünün... E, ...bilmem kaçıncı yüzyıl münasipetiyle. E, onu edisyon kritik, tercümesi ve değerlendirmesi üzerine çalıştığını biliyorum. Hmm. Evet. E, hatta Gelen diğer eserleri üzerine de belli bir edit kitap hazırlıyorlar genç arkadaşlar. E, gelen Bevi hakikaten bizim için klasik e, geleneğin son, hatta yeniye geçişte de ilk isimlerden biri... Hatta gelen masasını kurmak diye bir tabirim de var. Evet. Yani gelen birinin masasında hangi sorular vardı? İşte ontolojiye, varlık felsefesine, metafizliğe, epistemolojiye, insan felsefesine neyse ait ne tür sorular vardı? Bunları çözerken ne tür teklifleri var? Bunları incelemek lazım. Tabii önce o eserlerin edisyon kritiği anlaşılması, okunması sonra... ...çevirisi ve değerlendirmesini onlar öyle kolay işler değil. Eyvallah başta söylediğiniz yer ve şey vardı öyle bitirelim. Kültürümüzü çalışılmamış bir kültür... Tabii envantere çıkarmamış. Ya bırak Olmuş çalışılmamış işte... arkadaşım. Envanteri çıkartılmamış diyorum sana ya. Bak bunu sana söyledim burada söyledim. Sultan Mecit'e sunulmuş 400 yaprak 800 sayfa. Bugünkü materyalara yayınlarsan 5 cilt olur. Mantık kitabı var. Yeni bulduk. Yeni buldum. Evet yani vardı da ya şimdi bak kütüphanede kaydında olabilir. Bir sürü eser var öyle. Ama bu, bu eserin ne mu? olduğunu, hangi bağlamda üretildiğini, kime sunulduğunu evet, tespitin farklı bir şey tabii canım. Ne Neticede kütüphanede duruyor. Kütüphanede duruyor. Bu, bu bu yönüyle ilk evet. defa şey ortaya çıkmış oldu. 40'a yakın yeni eser bulduk. Bilim ve felsefe ile alakalı. Bu son 3 ayda. Bak son 3 ayda Sadece sonuç. Tabi. Evet. yakın yeni. Kırka yakın yeni eser. Bunların çalışılması lazım. Eyvallah hocam, Allah kolaylık versin evet. size de e, bu çalışmaları beraber yaptığınız e, arkadaşlara da e, hocalara da e, Türkiye biraz biraz böyle ayakta kalacak ve dönecek. Biz, biz işimize bakalım. Diyorum ya, herkes işini iyi yaparsa ki asıl vatanseverlik budur, ülke kalkınır. Herkes baş, başkasının içine burnunu sokarsa bilip bilmeden orada kaos olur. Anlamıyorum. Yani e, siyaset yapmak isteyen siyaset yapsın, sanat yapmak isteyen sanat yapsın. Saygı duyalım, tek bir görüş, tek bir yaklaşım olacak diye bir şey yok. Edeb, adab dahilinde belli bir usulle herkes fikir üretsin, aynı konuda farklı fikirler üretsin. Sonra genel biri bunları sentez eder. üst bir fikir üretir. Bu böyle ilerler, böyle olur yani. Kimse hakikati elinde e, tutmuyor yani. Öyle bir iddia tekebbürdür, mükâbere diyor. Eskiden küstahlıktır ya. Yani. Eyvallah Bizim, Benim böyle bir dam yok. İşi yapmanın e, gerek şartlarından biri de ahlak. Bence değil. Yani yeter şart da ahlak, gerek şart da ahlak. Eyvallah. Ahlakla akıl atbaşı gider. Ahlak olmayanın aklı olmaz. Zekası olur. Anlatabiliyor muyum? Ben yani onun için ahlak idrak için yeterli ve gerekli ve yeterli bir koşuldur. Eyvallah hocam. E, vaktimiz bitti bu haftada. Öyle mi? Peki. Evet. Hayırlı akşamlar diliyorum. Önümüzdeki ee, hafta, e, ha yok önümüzdeki hafta bir misafirimiz olacak burada biraz şey. Önümüzdeki bir hafta olmayacak. Olmayacak, sonraki hafta olacak. olacak. Evet. Ama söylemeyelim onu. Tabii biraz sürpriz olsun canım. Ee, Çünkü ilk defa böyle bir şey yapacağız. Hem soruların peşinde hem de ağır bir misafir. Ee, ağır bir misafir ve konu da ağır bir konu. Konu da ağır evet. bir konu. Ee, İyi akşamlar diliyorum. Eyvallah, iyi akşamlar diliyorum. Geciniz ayrı olsun. Cuma inşallah aynı saatte görüşürüz. Ala yemet ol.